باچک İzlediğiniz Gün 23 Mart pazartesi, yıl 2020, ay 3, gün 83, Kasım 137 1441 Hicri, Recep 28, 1436 Rumi, Mart 10 Dünya 59. Dünya Meteoroloji Günü Fırtına Günün malumatı, meteoroloji haftası, her yıl 23 Mart'ta başlayarak kutlanmaktadır. Meteoroloji istasyonlarında Toplanan çeşitli bilgilerle Hava tahmin raporları ve meteoroloji haritaları Hazırlanmaktadır Günün şiiri Bir başka tepeden Sana dün bir tepeden Baktım aziz İstanbul Görmedim Gezmediğim sevmedim Hiçbir yer Ömrüm oldukça Gönül tahtıma keyfince kurul Sade bir sentini Sevmek bile bir ömre değer Nice revnaklı şehirler görülür dünyada. Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada. Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan. Yahya Kemal Beyatlı. Günün Tarihi 219 yıl önce bugün 23 Mart 1901'de İlk Filipin Cumhuriyeti'nin tek cumhurbaşkanı Emilio Aguinaldo Aguinaldo Famy Amerikalı General Frederick Funston tarafından esir alınmıştı. Büyük Saaddemirif takvime. Come I'm be free with God. I've been walking With my face turned to the sun Weight on my shoulders A bullet in my gun Oh, I got eyes in the back of my head Just in case I have to run. I do what I can when I can, while I can for my people. While the clouds roll back and the stars fill the night. That's when I'm gonna stand up, take my breath. 100 miles to freedom? Would you like to pick a new name to mark your freedom? Pertum. ...94.9.açıkadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi'ni yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra telefondayım. Ee, evlere kapanmış vaziyetteyiz korona günlerinde ve Açık Gadyo'da da yeni çaplı düzenlemeler yaptık. Çok az sayıda arkadaşımızın zorunlu çalışmaları, yani fedakarlık çalışmaları dışında... Konuklar da dahil olmak üzere programcılarımızın mümkün olduğu oranda fiziki temastan uzak tutarak bu günleri bu kabus günlerini atlatmaya çalışıyoruz. Yayınımızda eskisi kadar güzellikle güçlükle yapmayı de, güç dolu olarak yapmayı devam ettiriyoruz. Ben de Özlem Mada, Özdeş Özbay ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritzku da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, e, şimdi açılışımızı yaptığımız parça da Stand Up, Ayakak adını e, taşıyan bir parçaydı. da Cynthia Erivo söylüyordu. Bin, 2019 yapımı oldukça yeni bir film. Harriet adlı filmin e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 19. yüzyıl ortalarındaki <gülüyor> muazzam bir köle filmi. E, Çaktırmadan yapılan köle direnişinin hikayesinde başını çeken de her yatalı bir siyah kadının hikayesini anlatan bir filmden bir şarkıydı. Yani ben yürüyorum, yüzüm güneşe karşı, omuzlarımda bir yük, silahımda da bir mermi. Ve hemen Başımın arkasında da Gözlerim var benim Yani koş, kaçmak Koşmak zorunda kalırsam eğer diye Her halükarda Ben Halkım için ne yapmak Yapmam gerekiyorsa elimden gelin Hepsini yapıyorum Ve şeyler Bulutlar da Arkada gümbür gümbür Yuvarlanıp gidiyor Yıldızlar da Geceyi dolduruyor diye bir Ondan sonra ben birden Ayağa kalkacağım halkımı da alacağım Birlikte yepyeni bir evimize Gideceğiz ta nehrin Öbür yakasında Duyuyor musun özgürlüğün çağrısını Beni cevap vermemi istiyor <gülüyor> Kemiklerimde bile hissediyorum bunu Devam ettireceğim bu mücadeleyi Diye devam eden son derece Çarpıcı İlginç bir şarkı Uzun bir şarkı <gülüyor> Şöyle de bitiyor. Bir ayağa kalkacağım halkımda beraber götüreceğim beraber yepyeni eve gideceğiz ve özgürlük biz bizi çağırıyor. Sana bir yer hazırlayacağım sana bir yer hazırlayacağım diye devam eden bir şarkı bu. Neden çaldığımızda şimdi Eduardo Galeano'dan görelim. Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru <Sessizlik> <Sessizlik> Sel Yayıncılık anlatılanlar 19. yüzyılın ortalarında yaşanır. Harriet Tubman firar eder. Giderken de sırtındaki yara izlerini ve kafatasındaki çatlağı hatıra olarak yanında götürür. Kocası onunla birlikte gitmez. O köle ve köle babası olarak kalmayı tercih eder. Sen delisin der Harriet'a. Kaçabileceksin ama bunu anlatamayacaksın. Her yet kaçar, anlatır, geri döner, ana babasını yanında götürür, tekrar geri döner ve kardeşlerini de alır. Ve bu şekilde güneydeki tarım arazilerinden kuzeydeki topraklara sadece geceleri olmak üzere 19 yolculuk yapar ve 300'den fazla zenciyi kurtarır. Kurtardığı kaçaklardan hiçbiri yakalanmaz. Dediklerine göre yolun yarısında yaşayan, yaşanan bitkinlikleri ve pişmanlıkları tek kurşunla çözüyormuş. Ve şöyle dermiş. Benim hiçbir yolcum kaybolmaz. Harriet döneminin en çok para eden kellesidir. Başına 40 bin dolar ödül konur. Ama kimse bu parayı alamaz. Giydiği tiyatrocu kostümleri Harriet'ı tanınmaz kılar... Ve hiçbir insan avcısı onun izleri silme ve yeni yollar icat etme becerisiyle başa çıkamaz. Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Yayıncılık. Evet şimdi de dünden kalan bir şeydi tarihte bugüne geçmeden önce dünden kalan bir meteorolojik bilgi verelim. Dünya Meteoroloji Günü'nde mevsimlere ilişkin doğa defterinden Deniz Gezgin'in hazırladığı Kuşlar kitabını takip ediyoruz biliyorsunuz. kolektif kitaptan yayınlandı. Orada Mart 9'u, 9'un 9'u diye adlandırılan Tabiat olayını anlatalım şimdi oradan. Kurt kızanı yıl sırtı ya da gün sırtıda denen Mart 9'u yılın başı sayılan 21 Mart gecesi başlar. Yıl boyunca havaların nasıl olacağı Mart 9'una bağlıdır. Mart 9'una temiz girmek önemlidir. Bir gün önce evler temizlenir, çamaşırlar yıkanır, bahçeler çalı süpürgeleriyle süpürülür. Mart 9'u sabahı 1 yaşını geçmemiş bebekler dere sularıyla yıkanır. Yıl boyunca aynı suda yıkanan yabani hayvanların gücünün bebeğe geçeceğine inanılır. Bu sabah erken kalkıp temiz giysiler giyinmek, sonra da eve yavru bir hayvan getirmek iyidir. Hayvanın üzerine önce su serpilir, ardından evin mutfağında karnı bir güzel doyurulur. Bugün kurtların da kızıştığı gündür. Çiftleştikten sonra suya giren kurtların sudan çıkar çıkmaz sırtları kurursa o yıl havalar güzel geçecek demektir. Mart 9'unda evlerde pişirilen ekmeğin hamuruna mavi boncuk saklanır. Boncuk kime çıkarsa o kişi uğurlu sayılır. Bugün eve gelecek ilk misafir de önemlidir. Yıl bereketli geçerse bu o misafirden bilinir. Ev halkı için o yıl kötü geçerse de bundan misafir sorumlu tutulur. Bir misafirin uğuru tasdiklendiğinde ertesi yıl aynı kişi yine davet edilir. Hatta başka evleri de mecburen dolaşır o. Mart 9'unda artık Bağbudama işi bitirilmelidir. Çünkü asmalar bu zamanda uyanmaya başlar. Bundandır ki Mart 9'u çırayak Bağbuda denir. Mart 9'u artık dönüm noktasıdır. Mart'ın bir dokuzu değil, üç dokuzu vardır. İlki eski takvimle ayın dokuzuna denk geldiği için böyle anılır. Bu üç dokuzlar bitmeden havalara güven olmaz. Tam ısındı derken don yaşanabilir. Bugün şılgın ya da çıvgın denen fırtınalı yağmurlara da gebedir. Bu tür yağmurlara yulaf da denir. İşte böyle Mart'ın 9'u, Mart 9'u, 9'un 9'u da Deniz Gezgin'in anlasımına göre halk takviminde bu şekilde ele alıyor. Şimdi bugünün tarihine, tarihte bugüne bakalım Özdeş. 1919 yılında bugün Benito Mussolini İtalya'da Faşist Parti kurdu ki 2 yıl sonra e, kara gömlekliler yürüyüşüyle iktidara el koyacak. Şimdi kahverengi gömlekliler galiba değil mi? Olabilir, evet. 1933'te Alman Milli Me Meclisi Reichstag Adolf Hitler'in kararnamelerle ilkeyi yönetme etkisi veriyor Adolf Hitler'e. Ondan sonra gerisi de tarih olacak. Tıpkı benito Fari'nin Faşist Parti'yi kurmasından sonraki gelişmelerde olduğu gibi. 1946 yılında bugün Zekeriya ve Sabiha Sertel... Cami Baykut ve Halil Lütfi IV. çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. Daha sonra dava yargıtayca bozuldu ve gazeteciler serbest bırakıldılar. 1972'de de Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Seyir İnan hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 146. maddesini ihlal ettikleri ileri sürülerek verilen idam cezalarını onayladı. Mayıs'ta da bu infazlar 4, 3 Mayıs 4 Mayıs'a bağlı yani geceye yanılmıyorsam gerçekleştirilecektir. Evet, tarihte bugün de bu şekilde. burada bir ufak düzeltme de yapayım. Cami Baykurt olacak sanıyorum. O isim de 1946'da çestli haprıs cezalarına çarptırılardan biri olan Tan davasındaki kişinin adı. Evet şimdi devamını e, getirelim. Günün devamını korkunç bir e, kabus olarak devam ediyor. Bütün dünyada ve Türkiye'de de korona virüsü COVID-19 durumlarından bahsediyoruz. Çok hızlı bir şekilde şeye bakacak olursak bu konuyu en yakından takip eden Dünya Sağlık Örgütü'nden aldığı verileri sürekli yenileyen Onlardan daha hızlı da yenileyen biz e, sitemiz var, coronavirus davis dashboard diye. Oradan baktığımız zaman dünyada şu an itibariyle yaklaşık 343.222 kişinin yakalanmış olduğu, konfirme olan, doğrulanan e, vakalarda sayı böyle 343.500. 42. Hatta biraz önce okuduğumdan değişmiş durumda 23 Mart 2020 saat 8.18 itibariyle baktığımızda böyle ve ölen sayısı da 14.750 olmuş 15.000'e çıkmış vaziyette son baktığımızda cuma günü bu saatlerde okuduğumuzda 250.000'e yaklaşıyordu 246.000 küsurdu şimdi 343 bine yani 100 bine yakın bir miktarda artmış olduğunu görüyoruz 3 gün içinde aynı saatlerde ölen sayısını da korona virüsü dolayısıyla 10 binin biraz aşmıştı 10 .180'di. şimdi 14 bini aşmış ve 14 bin 750 ile 15 doğru hızla yaklaşmakta olduğunu, hızlı bir artış göstermekte olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Çok ciddi durumda olan, durumunun ciddi durumda olduğu belirtilen kişilerin sayısı da 10 bin civarında. 9 bin e yakın bir sayı verilebiliyor. Dünyada da böyle. Türkiye'de de koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a vaka sayısı da 1236'ya yükseldi. Son bilgilere göre bunları T24'te görebiliyorum ben şimdi. Yani Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklaması bu koronavirüsü, yeni tip koronavirüsü deniyor. COVID-19 nedeniyle son 24 saat içinde Türkiye'de 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 289 kişiye daha tanı konduğunu duyuruyor böylece. Hayatını kaybedenlerin sayısı 30, vaka sayısı da 1236 olmuş oldu. 11 Mart'ta hatırlanacağı üzere bir vaka ile başlamıştı. Sonra 13 Mart'ta 5, 14 Mart'ta 6 diye gidiyordu. Birdenbire e, gire, giderek hızlandığını geometrik bir şekilde de artma eğilimi gösterdiğini de rahatlıkla söyleyebiliriz. Son haber olarak da Türkiye'den. Türk Hava Yolları'nın 5 nokta haricinde bütün yurt dışı seferleri durdurduğu haberi var. Yani açıklamada 27 Mart'tan 17 Nisan'a kadar sona erdiği uçuşların belirtiliyor. Yani 17 Nisan'a kadar Türkiye'nin dünyanın diğer ülkeleri, diğer tarafları ile bağlantısı hemen hemen hava yolu bağlantısı kopmuş oluyor. Zaten deniz yolu ve Diğer yollardan demir bağlantısı olması çok zor olduğu için birçok yere bu Türkiye'nin bağlantılarında epey kesilmiş olduğu anlamına geliyor. Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, New York ve Washington dışında bütün yurt dışı seferleri 17 Nisan'a kadar yapılmayacak deniyor. 27 Mart'ta yürürlüğe girecekmiş. Kargo seferleri devam edecektir. Yurt içi seferlerimiz azalmakla beraber devam edecektir. Bu da geçer yahu diyoruz diye de bir dini e, niteliği de olan, göndermesi olan bir açıklama yapmış durumda. Bunun nasıl devam edeceği konusunda ciddi e, tereddütler duyulabilir tabii Türkiye'den bir haberde 65 yaş üzerinde olanlarla <gülüyor> kronik rahatsızlığı bulunanlara dışarı çıkma sınırlaması getirildiği haberi de vardı. 21 Mart tarihinde bir haberdi bu. 21 Mart gece yarısı 24 itibariyle, saat 24 itibariyle 65 yaş ve üstü ve ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları. İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır diyor. Çeşitli ihtiyaçların giderilebileceği söyleniyor. Başta kolluk birimleri olmak üzere yeterince kamu görevlisinin ekip ve araç görevlendirilebileceği belirtiliyor. Yani bu bu bahsettiğiniz Ek, genelgede e, şöyle bir sorun var benim tam anlayamadığım herhalde zamanla göreceğiz nasıl e, işleyeceğini ihtiyaçların karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanma süreci vali ve kaymakamların başkanlığında oluşturulan vefa koordinasyon grubu tarafından yönetilecek diyor bu grubun kararı görevlendirilmesi koordinasyonu olmadan hiçbir kurum kuruluş STK tarafından yardım faaliyeti gerçekleştirilemez diye bir şey var. Bu tam olarak ne anlama geliyor bilmiyorum çünkü mahallelerde artık yavaş yavaş dayanışma grupları olmaya başladı. Biraz sonra biraz daha ayrıntılı yer veririz. Çok önemli bir gelişme çünkü bu. Yani yurttaşların kendi dayanışma ağlarını kuruyor olmaları ki muhtarlarla zaman zaman belediyelerle de işbirliği içerisinde len. Bu bu grupların yardım götüremeyeceği anlamına mı geliyor diye bir soru işaretim oluştu. Yani soru işareti bundan ibaret kalsaydı çok iyiydi doğrusu Özdeş. Yani yaşına veriyorum bu kadar az soru sorma. <gülüyor> <gülüyor> sormanı yani 65 yaş üzerinde olanların e, sokağa çıkmalarının e, kesinlikle e, mümkün olamayacağını çok istisna işaretler altında olması kararı e, dünyada e, görünmüş en tuhaf yani absürt e, kararlardan Bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor Herhalde yani yaş kategorisine Göre sınıflandırmak Dünya tarihinde benim hatırladığım Pek görülmüş bir şey Değil Düzeltebilir dinleyiciler e, Tabii ki Böyle başka örnek varsa Yani bu durumda e, iki tane soru var Anlayamadım daha doğrusu Anlayıp da anlayamazdan Geldiğimi söyleyeceğim ee, bir tanesi 65 yaş üstü gruba bu sokağa çıkma durumu engel olunuyorsa tamam. Ee, 50 ile 65 arasındaki grubunda günde 4 saat mesela çıkmasına izin verilmeli. Bu kademeli olarak yaş küçüldükçe de devam etmeli gibi bir durum var. Bu birinci tuhaflık. Ee, yani niye sadece 65 yaş üstü çıkmıyor? Öbürlerinin de derecesine göre... Birkaç saatliğine çıkmaların yasaklanması gerekir. Bunu çocuklara kadar indirebiliriz. Saatlerini belir İkincisi de e, bilebildiğim kadarıyla bundan sonra artık yani, bir takım numaralar verilmiş değil mi? 121 başta olmak üzere telefon ediliyor. 112 pardon, 155, 156 numaralı hatlardan ihtiyaçların bildirilebileceği. Cevaplanındırılacağı ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için bu başta kolluk birimleri olmak üzere işte yeterince kamu görevlisinin ekip ve aracın görevlendirileceği belirtiliyor. Bu durumda işte başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere bütün siyasi yöneticilerin yaşları 65 ve üzerinde olan bütün yetkililerinde artık evlerinde kalacakları. Ve işte bu üç numarayı arayarak ihtiyaçlarını temin edeceklerini düşünebiliriz değil mi? Başka bir mantıklı bir şey geliyor mu aklına? Yoksa onlar Kesinlikle farklı öyledir. mı? Onların yaşları 65'in üzerinde olması onları farklı bir duruma sokuyor mu siyasetçi oldukları için mesela? Ne diyorsun? Evet gerçekten bu genelgede şeyler pek yer almıyor. Ger gerçi sanırım kronik rahatsızlığı olma şeyi de var. Evet kronik Hı. rahatsızlığı Olma şeyi de var ama illa Hem kronik rahatsız olup hem de 65 yaş üstü değil 65 yaş üstü kategorik olarak e, Sokağa çıkamıyor Yardım istiyor Kronik şeyli olanlar da kategorik Olarak çıkıyor iki Hı. ayrı kategori var yani. Anladım e, o zaman benim de çıkamıyor Olmam lazım <gülüyor> Bir, bir diyabet olarak <gülüyor> Tabi Ayrıca şimdi işler yani mağdurla Kurban böyle şey diye yer değiştirmeye veya sebep olanla mağdur olan yer değiştirmeye başladı. Bu, bu yanlış anlaşılmanın bir sonucu olarak mesela Cumhuriyet Gazetesi'nden okuyorum. Nevşehir Belediyesi yaşlı ihbar hattı kurmuş. Örneğin yani yaşlılar sokakta olan yaşlıları bize bildirin gidip alalım gibi absürt uygulamalara doğru evriliyor. Hatta sosyal medyada yaşlıları sokakta dolaşan yaşlılara bağıran balkondan bağıran su atan falan insanlar da var. ...kaza gelen yurttaşlarımız var açıkçası. Ee, evet yani... Şimdi çok sayıda... E, ...klasik kitap... ...ve yazarı sayabilirim. Yani bu absürt... ...karanlık edebiyatın... ...yapımcılarını ama en... ...olağanüstüsü bu kategori... ...yaş kategorisine... ...ve kronik hastalara getirilen şey... ...çünkü <gülüyor> bunun kadar uygulanması imkansız olduğu gibi peki yani şey de öyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da yanılmıyorsam 65 yaş üzerinde o da sokağa çıkamıyor artık onun dışında bir tek genç yöneticiler çıkabilir sokağa genç idareciler falan meclis başkanının yaşına falan bakmamız lazım parlamenterlerin hangilerinin 65 ve üzeri olduğuna bakmamız lazım. Zaten vardır yani Türkiye Büyük Millet Meclisi kayıtlarında kronik hastalıkları olanları. Meclis toplantıları da düşük şeyle yapılabilir, sayı ile yapılabilir. Yani ayrıca burada şöyle bir sorun yok mu yani? insanlar sanki tamamen sorumsuz oldukları için sokağa çıkıyorlarmış gibi bir algı var. O yüzden insanlar ya yani bir kısmı da balkonlara çıkıp bağırınıyorlar. Genellikle evet. orta sınıf biriyle birlikte sanki sizsiniz işte bu virüsün yayılmasına sebep olan diye. Ve halbuki hükümet yani güya bu risk grubunu korumaya çalışıyor. Ama şöyle bir gerçek var insanların ciddi bir kısmı ekonomik nedenlerle aslında sokağa çıkıyorlar. Bir kısmında ise psikolojik nedenler var. Sosyal medyada bazı uzmanlar da şey yapıyor buna yer vermeye başladılar. Yalnızlık korkusu gibi evde tek başına özellikle... ...yaşayanlar sokağa çıkmaya çalışıyorlar. Çünkü başka kaygıları var insanların ve bu kaygıların hiçbirisi... ...ne ekonomik kaygılar ne psikolojik kaygılar giderilmeden böyle bir ceza önlemi alınıyor. Örneğin ben bir haftadır şeye şahit oluyorum. Birkaç aydır aslında Kadıköy'deki Eminönü Karaköy iskelesinde çorba dağıtımı yapar belediye. Evet. Bir tas sıcak çorba verir sadece. Buradaki bir kuyruk oluşur saat 6.30'dan itibaren. 50-60 kişilik bir kuyruk oluyor burada. Yaş ortalaması oldukça yüksektir ve hani insandan ağırlıkla yoksul bir kesim olduğu çok belli. Bunların bir kısmının işsiz olduğunu dahi ben düşünüyorum. Sadece çorba içip evlerine gidiyorlar muhtemelen ya da işte erken kalkıp yarım saat o bir ücretsiz çorbayı içip öyle kahvaltıyı böyle yapıp bu şekilde gidiyorlar iş yerlerine. Şimdi tabi Buradaki yaş ortalaması çok yüksek. Belediye herhalde bir önlem almış. Bu sabah yoktu çorba dağıtımı. Şimdi ne olmuş oldu? Yani gözümüzün önünden insanlar gittiğinde işte bu gıda sorunu veya açlık sorunu, yoksulluk meselesi oldu mu? O insanların evlerine gıda götürülüyor mu diye bir soru işareti var. Evet. Yani çok çok yüksek sayıda soru işareti var. Tam bir yönetememe problemi olduğunu, aşikar olduğunu görüyoruz. Ama bu sadece Türkiye'ye özgü gibi gözükmüyor. Doğrusu istersen bütün ülkelerde var. Özellikle de şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde son okuduğumuz haberlere göre New York şehrinde çok büyük bir problem var. Ve şeyler hapishaneler özellikle de e, meskür bir e, Rikers Adası Rikers Adasındaki hapishanede çok sayıda insanın koronavirüsüne yakalanmış olduğu haberleri geliyor. Bu muazzam bir e, salgının kat be kat atmasına yol açabilecek bir nitelik. 38 kişi pozitif çıkmış. Ve 58 kişi daha da hastalık ve karantina birimlerinde bekletiliyor diye bir haber vardı. Ve öte yandan da Almanya'da, yani büyük baskı altında Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, çünkü 33 bini geçmiş durumda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vaka ve ulusal muhafızları devreye sokacağım falan diyorsa da nasıl yapacağını bilemiyoruz başkanın bu işi. Bu arada ne? Trump geçen hafta açıkladığı pakette bütün yurttaşları bin dolarlık destekten söz ediyordu. Aslında Cuma günü itibariyle de gönderilmiş olmuş. İki gün sonra göndereceğim herkese diyordu. Bu gerçekleşti mi bir yandan çok merak ediyorum yani. Ben an... görmedim vallahi evet. bakarız ama. Yani ama ama eğer şey Trump, bile, Trump bile Trump ve ki e, İngiltere Başbakanı da böyle bir sosyal yardım programı açıkladı. Onlar bile yani şu anda gezegenin en sağcı hükümetleri bunlar. E, yoksulluğa yönelik desteklerde bulunurlarken Türkiye'de kolonya ve maske dağıtımı bir de dua ed ediniz denmesi Tabii çok tuhaf bir durum. Evet, aynen ve çok sayıda da yazı çıktı, iyi analizler de çıktı. İşte şey yapamayacak durumda olanlar ne yapacaklar? Evden çıkmak zorunda olanların durumunu. Evet, olsak yani. Ben de onlarla ilgili bol bol şeyler topladım. Biraz Batımız onlara olduğunda. da değiniriz. Şimdi, evet. Yani son olarak Angela Merkel'ın da. Kendi kişisel doktorunun da pozitif çıkmasıyla, koronavirüsü, Covid-19 çıkmasıyla kendisinde karantina altına alındığını da söyleyelim. İtalya'da 24 e, Şüpheyle saat... bu arada sanırım çıkmamış. Ya Ben dün akşam baktığımda henüz böyle bir şüphe vardı. Ama doktorda çıkmış evet doktorda çıkmış. Doktorunda çıkmış tamam. Evet doktorunda çıkmış. bir evet. amacıyla karantinaya evet. alındığını belirtmişler. Mangira Merkel'ın Cuma günü görüştüğü bir doktorla yani. Hı hı. Onun testi pozitif çıkmış. Suudi Arabistan'da da 119 yeni korona virüsü vakasının 72'si Türk vatandaşı olarak çıkmış. Bu da çok önemli bir gelişme. İtalya'da da sadece 24 saat içinde 651 kişinin hayatını kaybetmesiyle seci bir rekora doğru gidiyor. Bunları da verelim. Ve şimdi şeye geçelim. Yani cehennem yolda diye yazılar da çıkmaya başladı. Matematik hesaplar yapılıyor. Onlara da değinme fırsatı bulabiliriz çok hızlı bir şekilde. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde muazzam bir yayılmaya matematiksel olarak yol açacağını belirten çok ilginç analizler çıktı ee, kısa kısa hepsine değinmeye çalışırız ama şimdi Selim Badur'a bağlanacağız Açık gazete Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Bey. Merhaba Güler Günaydın. Giriyor mu acaba? Evet. Korona günlerinde durum nedir? Geçen haftadan bir dinleyici de vadimiz vardı test meselesini evet konuşacaktık. Biraz ondan bahsedebilir miyiz? Tabii, elbette. E, iyi haber varınızdır. sadece. tansiyon, diyabet. Bu gün haber var. E, tek 250 milyon maski malladı. Fransa'da ee, kullanılmış. Şimdi çünkü bir süre işte önce e, maskeler başlarda nasıl satmışlar e, Selim Bey mikrofonu biraz daha yaklaşabilir misiniz? Sesiniz uzaktan evet. geliyor. Şimdiki uygun mu? Evet, daha iyi. İkincisi, senle ilgili ismeki o gizli alanlarda e, dolaşımın kapatıldığı. Ya özür dilerim. İlkini tekrar edebilir misiniz? Biraz daha yaklaşarak. Evet, e, Fransa'da maske ısmarlandı ıı, satın almak için. Çünkü bir süre önce ıı, bu maskelerin ıı, başka satıldığı ya da ıı, ıı, ödeneklerin çekildiği ıı, söylendi. Evet. E, bu arada Fransa'da aynı zamanda Le Monde hastalarla bir röportaj yayınladı. Bir röportaj dosyası. Başlığı ıı, bir geç bu ıı, dosyanın e, hayatımızda korona e, öncesi ve korona sonrası bir iki dönem olacak. E, üç, üç nokta eğer yaşarsak diye e, hastalarla yapılmış ve portajlar var. Oldukça e, şartıcı bir takım e, anılar yazılıyor. Son bir e, yayından bahsetmeme izin verin. E, Tanı testlerine geçmeden önce e, World Clinical e, Case dergide Renze Arkadaşları tarafından yayınlanmış bir yazı. E, diyor ki gün önlem alma günüdür, korku değil. Gün bilimin günüdür, söylentilerin değil. Gün dayanışma günüdür, ayrımcılığın değil. E, bunu söylerken hemen e, bu ayrımcılık konusunu bir yere bağlamak istiyorum. E, yine e, ben, aynı dergide Yenişen de e, ve arkadaşları Asyalı ve diğer coğrafyalarda yaşayan insanların bu virüse, bu enfeksiyona duyarlılıkları konusunda bir farklılık söz konusu olmadığını belirten bir yazı yayınladılar. Niye söylüyorum bunu? Çünkü ülkemizde televizyonlarda Türk yeni e, dirençlidir. İşte Asyalılar daha duyarlıdır. Zaten onlar bizim e, yemediğim şeyleri yiyorlar e, deniyordu. E, ve buna ait bir tane yayın vardı. Buna dayanarak söyleniyordu bunlar. Şunu demek istiyorum. Bu yeni bir hastalık, yeni bir virüs biz yeni öğreniyoruz. Çok fazla sayıda yayın çıkmaya başladı. Bu yayınlardan bir tanesi e, e, farklı bir şey iddia ediyor. Bunu hemen e, belirtmemek lazım. Çünkü bir hafta sonra çıkan yayında bunun doğru olmadığı ya da farklı koşullarda doğru olduğu söyleniyor. O nedenle biraz dikkatli olmamız lazım. Tek bir yayına, tek bir bilgiye dayanarak bir genelleme yapmanın bir hatalı olduğu birleşiklikle daha iyi anlaşılıyor. Örneğin virüsün yüzeylerde 9 e, gün bir hafta kadar canlı kaldığı bunu ben de açıkladığım programlarda söylemiştim evet. çok tehlikeli bir şey bulaş olur diye ama daha sonra anlaşıldı ki oradaki uzun ve canlı kalan gün miktarı miktar yeterli bir bulaşma için yüzden çok fazla acele etmeden çok fazla genelleme yapmadan değerlendirmeleri yapalım kalan sürede testlere ait e, önemli olduğumuz düşünceği için o gibi geçmek istiyorum. Ülkemizde üç tane testten bahsediliyor. Koronavirüs enfeksiyonların tanesinde kullanılmasıyla. Bunlardan birincisi, kanda koronavirüs antikorlarının e, SARS-CoV-2 virüsüne karşı gelişen antikorların saklandığı elizat et. Kanda et olacak. Ancak benim bu testin kanıda kullanılması mümkün olmadığına dair bilgilerim var. Çünkü e, bu bir tarama testidir. Şöyle tararsınız iş bittikten sonra toplumda veya belirli bir kesimde çok sayıda insanın kanında bu kişiler bu kişilerden kaç tanesi ne kadarı kaç oranda insan koronavirüsle temas etmiştir diye bakabilirsiniz. Bu bir kanı testi hastalığı gösteren test değildir. Sizin evet. geçmişte ee, virüsle temas ettiğimizi gösteren bir test. Onun için kanıda bir kere o kan testi kullanılamaz. Bunu yani bir kere kenara ayıralım. İkincisi, e, geriye iki test kalıyor. Bir tanesi hızlı testledikleri antijen testi, bir tanesi de moleküler biyolojik yöntemleri esasına dayan filikler bir virüs test. Şimdi antijen testinde vücudun, e, virüsün, virüsün, virüsün ufak bir bölümünü e, siz e, antikor kullanarak tatlıyorsunuz. Bu birinci test. İkincisi birisinin bir antijeni bir parçasını değil... ...sizler testini birisinin genetik materyalini yani RNA'sını saklıyor. İşte birbirinden farklı şeyler. var. bu antijen testi hızlı test arama amaçlı kullanılıyor. Ve bu test pozitif çıkarsa ki bu testin duyarlılığı yüksektir. özgüllüğü düşük. Şöyle diyeyim. Aynı bir testinde HIL için, ATG ve için... Eliza testini yaparsanız sonra da bir doğrulama testi yaparsınız. Burada da antijen ile sarma yapıyorsunuz. Eğer pozitif ise, pozitif sonuç alırsanız, moleküler biyolojiye eminim doğru bir test var diye seviyorsunuz. Gönlü istedik, herkese direkt olarak bir istihbar yapalım, çünkü e, duyarlı e, özlürlüğü çok yüksek olan bir şey. Evet, ben e, pardon bir şey, biz dinleyicimiz. E çok yararlandığını söylüyor bu korona günleri programımızla ilgili olarak bir sorusu var onu da ben nakledeyim izninizle özgür atla isimli dinleyicimiz yurt dışından getirenlere getirilenlere test yapılmaması ve yalnızca gözlem altında tutulması gerektiği gibi bir anlayış. Ee, var mı ve bu, yani orada yurt dışında kalanlar arasında da test konusunda bir kafa karışıklığı yaşanıyor diyor. Yurt dışından gelenlere nasıl yaklaşılmalı konusuna kısaca değinebilirseniz çok sevinirim demiş. Evet. Şimdi ben bu gündemde olan testlerin kullanılacak diye bir testin özelliklerinden bahsetmeye çalıştım. İlerlemek evet. ne test yapılması gerekliliğine? Bakın çok fazla sayıda Güney Kore örneğiyle diyor, herkese test yapıldı, Dünya Sağlık Örgütü test, test, test diyor. Böyle bir şey olabilir. Herkese test yapılması diye, kapı kapı gezip insanlardan örnek alıp test yapılması, tarama yapılması ve hastalık belirtisi olmayan ama taşıyıcıları saptamaya yönelik böyle bir yaklaşım olamaz, mümkün değil. Neden? Siz bu testler ya da saptadığınız virüs parçaları Bunlar testlerde e, dalgalanma ile saplanır. Yani aynı hastada siz şerbe er gün arayla örnek aldığınızda bazen pozitif bazen negatif olabilir. Eğer bütün kitle toplum sararması nesne ki bu işlem ne para ne vakit ne test diyor. 80 milyonu siz bir kere taradınız. 3 e, hafta sonra bir daha taramanız lazım. 3 hafta sonra bir daha test Eğer bunu sonu gelmez bu işimiz. O zaman sizin bir Kime ses yapacağınız konusunda e, bilimsel bir yaklaşımınız, bir politikanız oldu. Biz evet. ne diyorduk? Olası vakat tanımına uyan insanlarda ses yapılır ki bunu doğru bir yaklaşım. Siz bakmayın öyle Güney Kore'de işte örneklere. Güney Kore bütün topluma ses yapmadı. Sadece hastalığın birden patlak verdiği küçük bir bölgede ses yaptı. Buna insanları vardı ve bu şekilde hastalığın diğer seçimleri yayılmasını engelledildi. Hemen belirttim. Güney Kore ve Çin'de olay bitti Çok başarılı oldular geliyor. Bu konuda da dikkatli ve sensinli yaklaşmak lazım. Güney Kore'de tekrar olguların artmaya başladı. Şimdi de ikinci bir dalga gelebilir. Çok insan olmak e, pek doğru olmaz. Böyle bir viral entesini oldu. Çin'e test yapacağız dediğimiz zaman evet olası vakat tanımına uyanlara test yapılması lazım. Yani başlangıçta diyordu ki yurt dışından gelen bir bağlantısı olan, ateşi olan, kuru ötürü olan, soğumun düştüğü olan. Şimdi ülkemizde artık bu virüs yurt dışı bağlantısı aramaya gerek yok. Evet, şu anda yurt dışından getirilen öğrenciler ya da e, ülke vatandaşları hiç işte, test yapılabilir. Bu, o kadar da önemli değil. Ama klinik bulgusu olmayan bir kişiye test yapma yaklaşımı şu an için e, gereksiz ve bir, bu, biz eğer bugün hastalarımız, kaptanan bir pozitif hastanın çevresindeki insanlara test yapabilirsiniz. Onları atlamadan tarayabilirsiniz. Ya da klinik bulgularla hastaneye başvuran bir kişiye test yapabilirsiniz. Bu e, en doğru yaklaşım. Selim Bey, e, şey var. Bütün gazetelerde sağlık emekçileriyle yapılan röportajlar var. Dün vaka sayısı 289 dendi. Fakat gazetelerdeki röportajlarda sağlık emekçileri diyor ki eğer 100 tane tanı gösteren hastamız varsa 1-2 tanesine test yapma izni çıkıyor. Dolayısıyla işler iyiye gitmiyor. Az sayıda özellikle dün e, e, kişiye test yapılmış. Dolayısıyla vaka sayısı da görece az olduğundan söyledi, söz ediliyor. Bir de daha önce bir açıklama vardı. Fahrettin e, Koca tarafından, Sağlık Bakanı tarafından. Be 500 bin kit ABD'ye satıldı demişti. Sizin Fransa örneğinde verdiğiniz gibi. Bir kere hani bu ikincisi doğru muydu? Ve şu anda neden az? Aslında doktorlar tanı gösteren 100 kişiden sadece bir ikisine yapılabiliyor diyor. Bunun bir sebebi var mı? Yani kit konusunda sizce bir sorun var mı ortada? E, Doğru sessiz gazete haberlerinin e, üzerinden bir yorum yapmak e, istemiyorum ve zor da buluyorum. Yani e, şu, şu, şu, bu, bu söylentiler o kadar fazla ki her konuda bir inanılmaz bir kitliliği var. Yazılır, e, o konuda bir yorum yapamayacağım. Kan teklinin nerede kullanacağı konusunda bir sorun farkları var kafamda yani. Bu iş bittikten sonra Türkiye'de hangi kesim, hangi şehir, hangi topluluk e, virüse temah etkili bilimsel çalışma için kullanılır bu kan testleri ama normal bir kanı için Ben Dünya Sağlık Öniversitesi'nin kanı algoritmasında da kesimin adı bile geçmiyor. Ee, ben testlerle ilgili e, şunu söylemek istiyorum. Örneğin bilinen bir pozitif olguyla teması olan, ailesinden olan bir kişide test değer negatif çıkarsa bu muhakkak o kişiye bulan şey olmadı. O kişi negatif demek değil. 50 süre sonra tekrar bakılması gerekebilir. Dalgalanma yaparsınız bu virüsün haklanması. İkinci, örneğin pozitif çiftliği ve hazır birlik bulgular var. Ateşiniz var ama kendinize çok da hissetmediğiniz pozitif bulgular var. Bunun hastanenin yapması gerekmektedir. Yani evde bakımı gerekir. Yani hastanenin yüzünü azaltmak lazım çünkü sizin gazete haberlerinden pek itiraz ettiğim ya da pek rağbet edilmemeli bilgilerin dışında biz bugün çeşitli meslektaşlarımızdan e, birçok hastanenin özellikle İstanbul'daki bazı hastanelerde hastanelerin artık doluk taşları heriflerdeki bazı hastanelerin bahçelerine şadır e, konuşlar yapıldığını O nedenle bu işin boyutu böyle Hani test yaptım, yapmadım, az yaptım, çok yaptım bir, bir gerçek var. Bu sayıların çok sürekle e, şu önümüzdeki bir hafta, on gün oluşturacak. Çünkü çok sürekle artır, artacağını öngörmek çok yanlış bir yaklaşım olmuş. Evet. bir durum var, bir olmuşluk var. Ben sürenin açmayayım, Bu konusunda eğer başka soruları da yine e, yarın. Peki, çok teşekkür ederiz bunu konuşmaya. Tabii ki devam edeceğiz. Olanca yoğunluğuyla devam ediyor tehlikeli durum. Çok teşekkürler Selim Badur. Ben teşekkür görüşmek Yardım. üzere. Yardım, görüşmek üzere. Selim Badur'la Korona Günleri. genel olarak e, durumların gelişmesi üzerine son bilgileri elde ettik. Testler üzerinde de konuştuk. Son yapılan araştırmalardan da bahsettik ve gazetelerde televizyonlarda ve sosyal medyada yapılan haberlere de e, dedikodu mahiyetindeki haberleri de fazla itibar edilmemesi gerektiğini bir kez daha şey yaptık. Şimdi e, biz de Türkiye'de e, mevcut durumu Deutsche Türkçe anlatan hekimler 100 kişiye test istiyorsak bir ikisine yapılıyor diyerek hastanelerin tanık olmamış vakalarla dolu olduğunu da söylemişler. Yani hekimlerden bir uyarı olduğu haberi vardı önemli göründü. Ee, mesele virüsün öldürücülüğü değil mesele sayının çokluğu sayı öyle büyüyor ki demiş bir doktor bir çalış sağlık çalışanı hekim evet. Dünyada o kadar tıbbi teçhizat yok Dünyada o kadar solunum cihazı da yok diye evet. Yani evet. aslında herkes şeyi vurgu yapıyor Yani virüsün öldürücülüğünden çok ülkelere göre değişiyor ya Almanya'da düşük, İsveç'te düşük, İran'da, İtalya'da yüksek Ana sebebi sağlık sisteminin çökmesi Yani yeteri kadar ünitenin olmadığı yerlere on binlerce insan başvurmuş durumda Hastane enfeksiyonu Selim Badur da bahsetmişti yani başka bir hasta elinizi kesip aynı hastaneye gidiyorsunuz orada virüs kapıyorsunuz. Sağlık emekçilerinin e, vakalar sağlık emekçilerinde görülmesi. Dün saat 9'da ve 915'te iki sosyal medya eylemi oldu. İlki sosyal medya eylemi değil aslında balkonlardan yapılan alkışlardı. Hani evet. hatırlayacaksınız. Hemen ardından sosyal medyada e, emekçiler risk altında hashtag ile bir e, sosyal medya kampanyası başladı. Türk tabipler Birliği başını çekti ve sorular soruyorlar aslında e, şey hükümete e, diğer sendikalarda e, böyle yani evde kalın kısmı var bir bir de sokakta olanlar bir de zaten hastanede olanlar var ve burada tedarik e, sıkıntısı yaşandığından söz ediyorlar. Bir saat içerisinde 22.000'den fazla tweet atılmış e, bu 21.15'te başlayan emekçiler risk altında kampanyasında çok sayıda e, soru ve talep var. Türk Tabipler Birliği örneğin sağlığa ek bütçe eksiksiz ekipman yoksullara destek manşeti atıyor koruyucu malzeme temin edilmeli yaygın test yapılmalı diyorlar. Yemek barınma imkanları sağlanmalı, borçlar ve kiralar ertelenmeli, sınırlı rotasyonlu çalışma saatleri düzenlenmeli, iş yerine güvenli ulaşım için servis imkanları sağlanmalı diyor. Eğitim senin e, emekçiler risk altında diye açıklamaları var. Ücretli izin hakkını, e, borç ertelemeyi, dezenfeksiyonun sağlanmasını vesaireyi e, söylüyorlar. Böyle bir dizi. E, ...talepte bulunuyor e, kurumlar. Ayrıca Tabipler Birliği'nin bakanlığa sorduğu 19 soru var. Ki bu çok önemli aslında. Toplum sağlığı açısından bazı sorular soruyorlar. Yani şeffaf olun aslında açıklaması var. E, i̇htiyacımız olan şey şeffaflık ve toplumun süreç hakkında tam olarak bilgilendirilmesi diyor. Evet. Bu, bu, bu şu anlama geliyor aslında. Bir ortada panik havası var. Ve elimizde örneğin yeteri kadar maske yok ise... Bireysel olarak maske stoklamanın hiçbir alemi yok. Bunları gidip hastanelere veya sağlık ocaklarına vermek hepimizin sağlığı açısından daha e, önemli olabilir. Yani bunun e, bu eksikliğin var olup olmadığı dolayısıyla önemli bir şey. Tanısı konulanlar e, tanısı doğrulanmış olguların ikamet ettikleri il ilçe yaş cinsiyete göre dağılımları nasıl diye bir soru sormuşlar. İkinci kez test yaptıranların pozitiflik oranı nedir diyorlar. E, şey çok önemli tanısı doğrulanmış kaç sağlık çalışanı var ki böyle bilgiler geliyor hastanelerden de e, e, vaka kapanlar var diye kişisel koruyucu malzemesi stoğumuz yeterli mi diye e, soruyorlar evet yani bu gerek Döcevel'e Türkçe'ye bu hekimlerin e, durumunu anlatan çok çarpıcı veriler de bahsediyorlar bunlar yani Fransa'daki bir meslektaşının Yaşadıklarını ağlayarak anlattığını söylemiş bir cerrahla konuşmuştu adını vermiyor. Ne yapacaklarını nasıl başa çıkacaklarını şaşırmış haldeler bütün yataklar dolu. Fransa'dan bahsediyoruz ve hepimiz sadece korona vakalarıyla ilgileniyoruz yetişemiyoruz demiş. İtalya'dan daha iyi durumda olmasına rağmen Fransa'da başa çıkamıyor. Bu sayıdaki hastayla kimse başa çıkamaz diyormuş ki. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen haberler de çeşitli New York Times'dan ve diğer önde gelen yayın organlarından baktığımız zaman çok büyük bir sıkışma içinde olduğu ve yani aslında mesela şimdi şey çağrıları bile başladı Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın e, görevden alınması az edilmesi çağrıları da başladı çok büyük bir skandal yani New York'ta işte hapishanedekilerden filan bahsettik ama Fransa'daki e, cerrahta şey demiş yani mesleğini tutkuyla seven işini mükemmel yapan ve adeta hekim olmak için doğmuş bir uzman söylüyor bunları diyor. Çok korkuyorum demiş. Yani İtalya'da kimin öleceğine karar vermek zorunda kalmalarından bahsediyor doktorların, hekimlerin. O, o noktaya gelirsek ne yapacağız? Çok korkuyorum demiş. Yani e, şu herkese söyle demiş. Tek çözüm yaşlılardan daha hastalardan kurtulalım ölsünler demiyorsak kimse evden çıkmasın. Bütün gazeteci arkadaşlarına söyle bunu herkes bunu paylaşsınlar. Çünkü başka yapılabilecek bir şey yok. Herkes kendini izole etsin ki yavaşlatalım gidişatı. Hastalara da tıbbi malzeme etsin yoksa tablonun ağırlığıyla başa çıkamayız. Kimse bununla başa edemiyor kimse demiş. Yani bu Deutsche Welle gibi son derece itibarlı bir yayın organında çıktığını söyleyebileceğimiz bir şey. Ve şeyi de söylüyorlar, Ailen bile abartıldığını zannediyor demiş kendisi. Devamlı bilgi verip uyardığım halde kendi ailesinin bile salgını yeterince ciddiye almadığını söylemiş başka bir hekim. Öncekilere göre daha basit bir virüs falan diye bilgiler dolaşıyor ya, Evet daha basit virüs, evet %80 hiçbir şey yapmıyor, tamam kabul ama tam da bu nedenle çok bulaşıyor. Hiçbir semptom yokken, normal hayatını sürdürürken etrafına bulaştırıyor. %80 ila 90 bulaşıcılıktan bahsediliyor, başka hiçbir virüs böyle değil demişlerdi. Böyle bir durum var, şimdi... Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu da uyardı. Salgın dönemde yaşlılar için sosyal izola, izolasyonun çok önemli olduğunu. Daha önce kendisiyle konuştuğumuz ah evet, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Doktor Özlem Sezen de ya yani koronavirüs dolaşmıyor biz dolaşıyoruz demiş. E, ve yani mutlaka işte bir hat vermiş. Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi şikayetleriniz varsa mutlaka sabim, alo 184 hattını arayın demiş. Ee, durum bu şekilde daha doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun ilginç bir açıklaması var. Değil mi? Evet. Ee, şey Gergerlioğlu uzun zamandır zaten bu meseleyi dile getirmeye çalışıyor. Yani bu sağlık sisteminin çökmesini engellemenin iki ayağı var. Bir tanesi hani Gereken teçhizatı e, sağlamak İkincisi sağlık çalışanlarının Yeterli olup olmayacağı Gergerlioğlu da sürekli uyarıyorduk 15 bin KHK'lı sağlık çalışanı Varmış bunların evet. kimisi Cemaatçi diye kimisi sendikalı diye, Kimisi HDP'li diye kimisi Başka nedenlerle ile e, Atılmış olanlar Yani kanun hükmündeki kararnameyle görevine, görevine Son verenler ki çoğunun aslında Şeyi de yok yani kanıtı da yok Böyle bir sadece şüpheyle Atıldılar bir de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra güvenlik soruşturmasından onayı beklenen yani aslında hekim olan diploması olan ama atanması için e, soruşturmanın sonucunu bekleyenler var. Böyle de birkaç bin kişiden söz ediliyor. Dolayısıyla bugün mesela Evrensel Gazetesi bir manşet atmış. Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Üyesi Selma Güngör iş yüküne dikkat çekti diyor. Acil atama çağrısı yapmış mesela Selma Güngör şu anda bile yani henüz olayların başındayız aslında hastanelere yığılma olduğundan söz ediliyor ve şimdiden aşırı çalışma dan muzdarip olan doktorlar var deniyor ki biz Wuhan'dan bunu hatırlıyoruz hatırlayın biz de programda yer vermiştik bize yardım edin diye dünyaya mektup yazmıştı. Çinli doktorlar. Evet, Çinli doktorlar. İş Sonra İtalyan çok kötü. İtalyan doktorlar da aynı şeyi. Aynı yani. şeyi söylüyorlar. Dolayısıyla bizim seylimizde 15 bin hatta biraz daha fazla yetişmiş sağlık çalışanı var ve bunlar şu anda göreve getirilmemiş durumda. Gergerlioğlu da buna en fazla vurgu yapan milletvekili aslında. Sağlık Bakanı'yla da görüştüğünü, bu konuda düzenleme beklediklerini ben öyle bir şey aldım. İzlenim aldım e, Sayın Bakan'ın e, yaptığım görüşmeden diyor kendisi. Evet kendi açıklaması da var. Ayrıca e, duvar, Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in de e, haberinde görüyoruz aynı şeyi. E, ve e, korona virüsü üzerine de e, çalıştığı bilinen virüsü en iyi tanıyan kişilerden biri e, olduğu belirtilen e, Mustafa ile. Doçent doktor, yani koronavirüs üzerine bir sürü çalışması olan birisi. Onun göreve iadesi konusunda görüşmüş. Makaleler yazıyor, ilaçla ilgili kafa yoruyor. Sayın Bakan'a bunları ilettiğimde pazartesi günü, yani bugün için söylüyor. Mustafa Bulaşlı'yla iletişime geçireceğini belirtti diyor. Göreve iadeler konusunda da olumlu sinyaller aldım demiş. Hadi hayırlısı diyelim yani başka... Söyleyecek bir şey yok. Ayrıca basına ve kamuoyuna yaptığı açıklamada da doktor Gergerlioğlu kendisi de tıp doktoru hatırlatmamızda fayda var burada. Onun için ilgi alanına... Ve hatta KHK'lı kendisi de. KHK'lı da ve çok uzun süre dernek sosyal çalışmalar da yürütmüş bir kişi. Yani e, sağlık çalışanları başta olmak üzere bütün KHK'lılar işlerine acilen Derhal geri dönmelidir diyor Yani o kadar vahim bir durumda Bu gibi tedbirlerin alınması gerekiyor tabii mesela bugün okullarda Ve üniversitelerde de şey başladı Online denilen internet üzerinden Eğitime devam ediliyor Kolaylık olarak Fakat orada mesela ders veren hocaların da Bir kısmı evet evlerinden Sokağa çıkmıyorlar ama Rektörler de dahil olmak üzere 65 yaşının üzerinde pek çok insan var Onların da sokağa çıkmaması Gerektiği gibi Eli saçması diyebileceğim Bir kararın da uygulaması da Devam ediyor Ey Allah sunum zahir etsin Dedik de. ve bütün bu akıllı Akılcı sağduyulu e, insanların çalışmaları Derneklerin Çalışmalarını e, dile getirerek Devam edeceğiz herhalde Ama yani Belki e, şimdi Ali Bilge'ye Bağlanacağız Daha sonra Eee şeyden de Bu konuda çeşitli konularda çıkmış son derece önemli bazı yazılar var. Onların bir kısmına da değinme fırsatı buluruz. Belki de tekrar uzatmaları da oynarız. Saat 10'dan sonraki zam bir 15 20 dakikayı da kullanmaya çalışabiliriz. Şimdi ama ara verelim. Açıkasın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bilge. Merhaba. Günaydın. Günaydın Özdeş, günaydın Ömer Bey. Günaydın. Biz, ben telefondayım gene geçen haftanın başından beri bir hafta. Yani sekizinci programda ve bu şekilde daha belirsiz bir sürede ne kadar sürece devam. belli olmayan bir sürede devam edeceğiz. Ee, zaten İdişat'ta bunun böyle şey, rejri diyebileceğim tedbirlerinde olması gerektiğini gösteriyor. ki arkadaşlarımız da bütün çalışan arkadaşlarımız da büyük bir ciddiyetle ve fedakarlıkla bunu yürütüyorlar. Bunu da baştan belirtmek istedim. E, zaten e, sokağda çıkılmıyor belli bir yaş dilimi açısından değil mi? Evet. E dedik karşı karşıyayız. E yani aslında... şeyi de hatırlatalım. Eğer yasağı ihlal edenlere yani 65 yaş üzerinde olup da sokağa çıkanları şu anda 3100 TL ceza uygulamasında var. Ya yani asgari ücretten daha fazla bu arada. Bir aylık maaşlarına ilk Ocak'lar anladığım kadarıyla sokağa çıkan yaşlıların. Şimdi yeni yasaklarda geleceğini tahmin ediyor Zeli Bey 30la e... 40 yaş arasında mesela 1000 1500 lira para cezası 40 ve 50 55 arasındaki kine kim diye gidecek ve çıkma saatleri de yasakları da uzatılacak. Ar Arjantin'de olmuş böyle kademeli yasaklar gelmiş. İki, bu, iki gün sonra da e, tamamen sokağa çıkma yasağı gelmiş. Bu kademeli. Evet. E, yani aklını kaçırmış olmazlar bence yani bunu uygulanabileceğini düşünüyorlar seniysen. Evet. Ee, biz gelelim e, salgın sonrası e, Türkiye bu süreci nasıl yönetiyor sorusunu soralım. Evet, evet. Ee, yani oradan başlayalım izninizle. Çok konu var e, ama birkaç tanesine değineceğiz. E, şimdi e, geçen hafta da söyledik. E, Türkiye e, böyle bir salgınla e, karşı karşıya kaldığında ekonomisi e, muazzam güçlükler içindeydi. E, kaynak sıkıntısı yaşıyordu hem iç ve hem dış açısından. Ee, ekonomide müthiş bir darboğaz ve bunalım e, durumu söz konusuydu onunla uğraşıyorduk o nasıl aşılık diye bakılıyordu ikincisi e, yıllardan beri uygulandığı ki onu bir programda alacağım AKP dönemi e, sağlık politikamız üzerine e, bunun ekonomik bağlantılarıyla bakacağız e, sağlıkta inanılmaz bir e, durumla karşı karşıyaydı yani çöküş yaşanıyordu çünkü şehir hastaneleri sistemi denilen bir ana eklem vardı ve e, pek çok e, alışıda gelmiş e, yapılar ortadan kalkmış durumdaydı. Eğitim vesaire baksanızda Türkiye e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bir sistemle 23 aydır yönetiliyor. E, ve otokritik bir durumla karşı karşıyayız. E, ve e, bütün bu e, yapıyı Başbakanlık Mühendisesi e, kaldırılmış durumda olduğu 23 aydır bir Başbakanlık Mühendisesi yok. Yani Türkiye'nin yönetim hafızası kiti ortadan kalkmış durumda ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sistem kendileri de ifade ediyor bu sistemi getirenler işlemiyor ve yani hep bu benzetmeyi yapıyoruz. Lokomotif vagonları çekemiyor, raylar bozuk ve vagonlar tek tek diyebiliyor. Sağlık politikası bunlardan biri ve geliyoruz bunu çalışamayan rejimle yönetemediğimiz ekonomi ve bununla birlikte bir otokrasi hakim ama bu otokrasiyle birlikte beraber baktığımızda sağlık politikasında ve de son olayda muazzam bir beceriksizlik, organizasyon yeteneksizliği, yetersizlik ve çaresizlikle de karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Burada altını çizmek istediğim bir tane husus var mesela. Türkiye bir karantina donanımına ve karantina yürütme becerisine, politikasına, anlayışına, kadrosuna sahipmiş. Ee, sadece şeyden örnek vereceğim. 21 bin e, Umre'den, e, Suudi Arabistan topraklarından e, Umre ziyaretçisi memlekete döndü. Bu 20 bin bir kişiyi biliyorduk ve bu e, Çin'deki olay aylardır yani en az çaydır devam eden bir husus. E, Çin de gecikmeli olarak tedbirlerini aldı ama Çin'in... Mekke ve Medine'de Umre'ye giden 21 bin kişisi yoktu. İtalya'nın 21 bin Umre ziyaretçisi yoktu. Sadece bunun üzerinden baktığımızda, yani gözlerimizin önünde cenah bir durum var. Umre ziyaretlerinden dönen insanların, bunların 9 bini tırnak içinde sözde karantinalar, Yani eski yurtlara insanları koyduk. Bunun bir altyapısı hazırlanmış değil ki bunların geleceği belliydi. Ee, ve İsyanlar çıktı zaten o yurtlarda hatırlarsanız evet. geçen hafta. insanlar hangimiz sağlıklı hangimiz değil belli, değil. Ee, belli dola... değil. Hepimizi aynı yere koydunuz ve üstelik o yurtlarda teker teker oda değil bir kısmı. Ranzalı falanlar. <gülüyor> Dolayısıyla hepimize yayacaksınız diye endişelerdi. Ee, kesinlikle bakın Türkiye 450 bin umre ziyareti yaptırıyor yılda. 75 bin, 83 bin e, 2020 için. E, Umre ziyaretini Suudi üstten yasakladı. Dolayısıyla en son kafiriden sonra giden olmadı ama e, Hac'la ilgili 2020 e, şey devam ediyor Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı. hacla herhangi bir problem yok. E, ama, ama, ama, işte... ama Ali Bey burada bir şey var yeni bir Türk Hava Yolları'nın Tüm yurt dışı seferleri durdurdu 5 nokta haricinde ve ona Suudi Suudi Arabistan'da dahil dolayısıyla görünür gelecekte hac zamanı geldiği zaman da açılıp açılmayacağı belli değil yani. Valla ben Diyanet yalancısıyım hocam. <gülüyor> e, şunu söyleyeyim onlar geçen hafta eğitim yaptılar Antalya'da. Haç, e, şeyini, e, Öyle mi? Ha, hazır oluyorlar. Evet. E, Diyanet İşleri Başkanı 65 yaşının üzerinde mi? Sok, onu bilmiyorum. Onu sokağa çıkamaması lazım. Bu ee, zaten bakın <gülüyor> şöyle bak ah, çok güzel. Türkiye'de hacca gidenlerin yüzde seksen yaş üstü. Umreye gidenlerin yüzde altmışı 50 yaş üstü. Ha yani o zaman o işte umreye ve hacca gidecek olanların tümüyle sokağa çıkmasının yasaklandığı bir durum. Yasaklanmış. Tümüyle yani, şey bakın değil ama. Yani evet zaten bu türlerde ya çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız Şimdi burası e, diyanet işleri'nin e, e, yönetiminde, güdümdünde cehenneden faaliyetler, hacı ve umre faaliyetleri bir kısmı da yüzde 50, yüzde 40, yüzde 60'lık bir e, oranla e, şey yapıyor. Bunların o 50 bin, e, Diyanet İşleri götürüyor. 33.000 ise seyahat ajantaları gidiyor. Ve Türkiye'nin en büyük seyahat ajantalarından bize Diyanet İşleri Başkanlığı oluyor. Buradan muazzam bir gelir elde ediyor. şeyler. Bakın Diyanet İşleri Başkanlığı'nın anonsunda hacca gitmek isteyenlerin kayıtları 15 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır diyor. Hac içinde 22 Haziran'da 25 Temmuz'da gidiş dönüşlerde ya 6 Ağustos'ta 2 Eylül'de olacak. Yani bu konuda bir kısıtlama yok. Umre yasak ama Hacı Deniz yasak değil. Daha doğrusu yasak kapsamında girmedi ama Türk Hava Yolları yasaklamış. Ama ik ikametlerinden ayrılmalarına yasaklama getirildi. Kısıtlama ve yasaklama. Bu durumda Diyanet İşleri Başkanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın, e Meclis Başkanı'nın 112'yi, 155'i ya da 156'yı Arayarak Bak. yardım istemeleri gerekiyor. Yardım istemeleri lazım. Evet. Şimdi yani en son parti yani 450 binde 21 bin Türk vatandaşı Türkiye'ye döndü. Evet. 9 bin demin e, Özdeş'in söylediği gibi e, yakapaça şeylere yurtlara kaptık. Oralardan bizim torpilliler konvoydan çıkarıldı. Yani kalanı da memleketlerinde evlerine Sokaklara dağıldılar yani. Sadece 20 bin kişi, 21 kişi örneğini veriyoruz. Bunlara sadece nasihat edildi. 14 bin boyunca evden çıkmayın dendi. Evet, ilk 15 Ondanları. bin kişiden bahsediyorsunuz. Yok, o yani gelen 21 bin içerisindekilere evlerine gidenler oldu. 9 bin şey dediğim kadarıyla yurtlarda karantina hı hı. dağılmış durumda. Bu da yani bir bölge seçilmedi, buna bir altyapı hazırlanmadı, bu Bunların e, kontrolleri sadece havalimanlarında x-ray cihazı gibi bir şey var. Ateş ölçer galiba. Onun dışında fazla da bir şey yapılmadı. Bunlar memleketin her bir tarafına dağıldılar. Tabii ilk, ilk vakalar zaten umre dönüşçü gelenler ve aile üyeleri çıkmıştı. Evet zaten oradan patlaklardı. Şimdi evet. size bir şey söyleyeceğim. Bizim Diyanet işleri Başkanlığı kimine göre bu başkanlık bir holding tabii. Yani onun detaylarına girmeyeceğim. Vaktimiz yetmeyecek çünkü. E, bu Diyanet Başkanlığımızın e, Mekke ve Medine'de hastanesi var. Biliyor musunuz? Hayır bilmiyoruz. Ya. Çok ilginç. Ve, Mekke evet. ve Medine'de ve de Arafat'ta 400 metrekarelik çadır var. E, ambulanslar var. Sağlık ocakları var buralarda. Mekke'deki hastane e, böyle 16 katlı e, bir bina tam donanımlı yani 150 yakın doktor görev yapıyor ee, ve bunlar hacı adaylarına işte, oraya gidenlere sağlık hizmeti veriyor, yıllardan beri bu 16 katlık binaya 2008'de çıkmışlar ee, ve ben biraz bu konuda bir tarama yaptım Yani gerçekten tam teşekküllü bir hastane yani sık sık zaten yöneticiler sağlık bakanlığı yani bu arada Sağlık Bakanlığı da bir protokol imzalamış 2018 yılında. Onlar da bir hastane açma hazırlığı içerisinde. Ben ama onun arkabeyi hakkında bizdilik. Ama bu Diyanet'in, Diyanet Holding'in Diyanet'in Holding Diyanet biliyorsunuz çok farklı vakıfları var. inanılmaz şirketleri var. İnşaat falan yapıyor. Cami inşaatlarını Komaş şirketi yapıyor. Çok zengin bir kuruluş e, Diyanet işleri, e, Bu camilerdeki e, ve bunlar Tayyipay Tayyip tarafından da yani çok şeffaf değil. Bir rakamdır. Biz şeye dönelim. E, bir habere rastladım. 3 Ekim 2013 tarihli bu Diyanet e, hastanelerini basına gezdirmişler. Önde e, bir bakan tamamen eşliğinde. E, Anadolu da bir haber yapmış. E, bu 400 metrekareli klimalı çadırda yapılıyor bu hizmetler beliriyor. E, diyor ki burada Anadolu Ajansı haberinin son cümlesi. Hac öncesi endişeye neden olan ağır akut solunum yetmezliği sendromu SARS hastalığına benzer belirtilere neden olan koronavirüsü konusunda da şimdiye kadar olumsuz bir durum yaşanmadı. Suudi Arabistan yetkilileri koronavirüsü içinde gerekli önlemler aldığını açıkladı. Şimdi 2013'te bugünkü Covid-19'un ağabeyisi ablası oralarda var ve bu bir haber konu oluyor koronavirüsü ve belli ki bu konuda hastanelerimiz bilgi sahibi ee, ve bu konudaki Suudi yetkililerle zaten bir protokol olmadan bu haç işlemleri olmuyor biliyorsunuz. Bir evet. tanıyor ya yani bunlar hep bir işbirliği üzerinden yürüyor. Suudi de ikinci büyük petrol gelirlerinden sonraki geliri haç gelirleri dünyada. E, bu rakamlara girmeyeceğim. Burada biz hastanemiz var. Yani siz 21 bin umre dönerken bu hastanelerin imkanlarıyla bazı testler yapamaz mıydınız? Bazı önlemler alamaz mıydınız? Rakamlara bakıldığında beşdir ilaç bitiği söyleniyor. Yani Türkiye bu sadece Umre ziyaretçilerini örnek olarak aldığımızda bu süreci yönetemediğini tanık oluyorsunuz. Karantina sürecini yönetemediğini tanık oluyorsunuz. Baktım yani bu konuda Türkiye'de karantina şeyi Sağlık Bakanlığı bünyesinde. Ulaşıcı hastalıklarla Mücadele Daire Başkanlığı var. Sağlık Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün başlığı altında. Ve Diyanet'le de e, e, Sağlık Bakanlığı arasında e, takım protokoller var. Nasıl geçmişte okullarda anlatmıştık Milli Eğitim Bakanlığı ile protokoller olduğu gibi Diyanet zaten bütün bakanlıklarla bir takım protokoller yapan bir kuruluş. Başat bir kuruluş. Hac İşleri Genel Müdürlüğü ve Hac İşleri Genel Müdürlüğü de burada çok önemli bir şey. Şimdi siz burada aslında 21 bin insanı gelmeden önce bazı tedbirleri alabileceğiniz bir altyapınız, bir kötü şitli şeydi Suudi Arabistan'da var. Bunları alelacele getiriyorsunuz memlekete. Bunları da eee Zordur kontrolden geçirmiyorsunuz. Test yapmadan karantina bölgelerine yönetiyorsunuz. Bakın karantina işi e, Türkiye'de e, Sağlık Bakanlığı'nın bünyesinde olması gereken ama biz karantina müdürlüğü de yok yani. Bu konuda nasıl depremde biz deprem sonrasında e, nasıl çaresiz kalmışsak e, hatırlayın o günleri 20 yıl önceki yaşadıklarımızı sanki bir deprem bölgesi ülkesi değilmişçesine. Ee, biz deprem konusundaki çaresizliklerimizi yaşadık yapılması gereken işlemlerde. Burada da karantina meselesi son derece önemli. Ee, karantina işi Sağlık Bakanlığı bünyesinde ama ben baktım yani Türkiye'de adı karantina olan bir birim var mı? Diyanet İşleri'nde ya da e, Sağlık Bakanlığı'nda ve karantina eğitimi yapılıyor mu Türkiye'de sağlık personeli üzerine? Ne kadar karantina eğitimli donanımlı ekibimiz var? Bunlar da pek bir şey bulamadım. Bakın 1878'den itibaren Osmanlı Rus Savaşı'ndan boyun aldığımızda Osmanlı döneminde en önemli konulardan biri karantinadır. Evet. Karantina işi o kadar önemli ki bu Lozan'da başlık maddelerinden biridir. Evet, Losan İzmir'de de işte bir mahallenin adı da karantina hatta Atilla İlhan'ın ünlü şiiri de karantina Despina. Despina adını taşır. Yani bu karantina kültürü çok <gülüyor> yaygın e, Ur Urla'ya da yakın olan bir ada var. O, o da şey karantina adası diye biliniyor. Şimdi e, <gülüyor> beyler, şöyle bizim e, o dönemde sınır boylarında e, karantina yönetimleri vardır. Bütün sınırda ve limanlarda O yüzden evet. bu Tarantina bölgesi de Yabancılara verilmiş bir kapitülasyon hakkı Lozan'daki gündeme gelmesinin nedeni de o Bunu <gülüyor> e, e, ver, e, Siz yönetemezsiniz diyor yabancılar Bütün Avrupa'yı salgın sarar Çünkü bizim yani Osmanlı Rus Savaşı'ndan bu yana alın, <gülüyor> Savaşlarda ölenlerin e, Misli misli e, salgın hastalıklardan ölen Askerlerimiz vardır Balkan Harbi'nin trajedisi inanılmaz bir şekilde yani e, biz bu Balkan e, bozgununun büyük bir bölümünü bulaşıcı hastalıklardan da yaşamışızdır. Ordu'nun önemli bir bölümü hatta bir haf bulaşıcı hastalıklara teslim olmuştur. Dönemin sadrazamı yani Başbakanı Mahmut Şevket Paşa Balkan Savaşı sırasında yaşanan bu trajik hücreyle diyor ki e, gerek askeri gerek sivil alanda en geri olduğumuz konu sağlık hizmetlerini organize edemeyişimizdir. Geçen yıl aldığım bütçeden aldım 460 bin altın bile kullanılmadı. Yani aradan yüzyılda e, aşkı bir zaman geçiyor. Şimdi gelelim <gülüyor> bu karantina evet. işi. Sadece karantina işine baktığımızda <gülüyor> durumun vehametini anlıyoruz. Bu süreci e, Çin'den, İtalya'dan e, da ders alınamadan e, yürütüldüğü ortada. Yani e, sizin e, diyeceğim işleri başkanlığımızın e, bu konuda e, donanımı, her şeye donanımı var. Ama bu konuda donanımı ve siyaseti yok e, ve son noktaya kadar e, Umre dönüşlerini e, salgınla birlikte bir paket al, yapıp ele alma beceriyetinden de yoksunuz şu aşamaya kadar da işte kitler, aşılar, malzemeler konusunda yaşanan durum ortada. Yani bu yaklaşımla bu işte mücadele etme imkanı belli ki yani korona ile ilgili 2013'te bir Anadolu Jans haberinde konu olacaktır. Yani de i̇şte korona ile ilgili bir bilgi Durumu söz konusu her iki bakanlık mensuplarında ve buna ilişkin e, bunun Çin'de Kasım'da ayında başlamış bir durum söz konusu ve siz dünyada en fazla din turizmi yapan ülkelerden birisiniz. Buradan e, muazzam bir gerilimimiz var. 1,5 milyar TL'lik sadece e, Diyanet işlerine bırakıyor kurban gelirleri ayrı, ayrı onlara girmeyeceğim. Bu konuda bir yaklaşım geliştiremiyorsunuz, bu konuda yüzünüze gözünüze bulaştırıyorsunuz. Bunun bir altını çizmek lazım. Türkiye'de umre ve hac ziyaretlerinin salgın hastalıklarla olan bağlantısını kurmadan buradan yaklaşmak gerçekten büyük bir eksiklik oluyor. Ve şu anda yaşadığımız sadece ve sadece karantina anlayışı karantinaya bakış, karantina yönetimi bir afet yönetimidir. Ee, yani hatırlayın Ebola salgınlarında bu konularda tecrübeli eminim Cengiz Atar, arkadaşımız bu konularda e, o deneyimleri daha iyi e, bilen e, oralarda bulunduğu için ama bu deneyimlere sahip bu deneyimlerle karantina bölgelerini yürütecek karantina politikası, karantina anlayışı, karantina tedbirleri karantina bölgeleri Bakın Osmanlı'dan bile, kapitülasyonlardan ki kapitülasyonlarla bu Lozan'da bayağı kavgaya sebebiyet vermiş. E, ciddi bir e, başlıklardan bir tanesi e, karşılıklı. E, çünkü onlar da diyor ki salgın atılıklar şarttadır. İşte İsmet Paşa Lord Curzon ve teknik ekip arasında bayağı bir şeye sebebiyet veriyor. Çünkü bizim Anadolu e, sıtmadan, travmadan, e, veremden, koleradan, tüfüsten, Birinci Dünya Savaşı'nın doğu cephesi Tüfüs'ten, tifo'dan ölenlerle e, şeyden değil, soğuktan değil. Dolayısıyla tarihimizde bir karantina e, bilgimiz var ama biz e, bu tür kurumları, karantina e, bilgi birikimimizi ve aşı bilgi birikimimizi bir sırslıca ayı 2011'de kaldırdık. Evet yani bunu konuda ben de izninizle bir iki cümle ilave edeyim. Bu yalnız tabii Osmanlı döneminden verdiği Mahmut Şevket Paşa da öldürülmüştü değil mi? Evet evet suikaste uğradı. Suikastle uğramıştı. Yani ders alınacak çok sayıda şey var. Bu yalnız Türkiye ile de ilgili değil. Yani İspanya'nın bu İspanya grivi nesvesi denilen 1918'deki büyük salgının salgından ııı sağ kalan tek kişi olduğuna inanılan birisi Hosea Meal Peña diye 105 yaşında bir kişi ile konuşmuşlar Guardian gazetesinde var ve diyor ki çok dikkatli olun yani ben bütün 7 kardeşten canlı kalabilen tek kişi olmuş 1918 Ağustos'unda sonbaharında pardon ve Yürüyemiyordum filan müthiş ateşim vardı fakat diyor bu kolay, aynı şeyin tekrarlanmasını istemiyorum aynı hatalar da yapılıyor diyor yani 100 sene önceki hata 102 sene önceki hataların yapıldığını söylüyor o kadar çok hayata yol açtık diyor bu gerçekten çok ciddi bir şey ve 100 e, Atlantin öbür tarafında da 107 yaşındaki John Newman diye birisi de e, o da. ...1918... İspanya, ...İspanya nezlesini atlatmış. Yani aramızda olanlar diyor... ...NBC News'a şey vermiş... ...Florida'da yaşıyormuş... ...hala 107 yaşında kendisi. Aramızda... ...bu geçecek diyenler... ...geçip gidecek diyenler var... ...diyorlar... ...diyenler var, gidecek diyor. Ama... ...bedeli ne olacak? Asıl onu sormamız... ...lazım demiş... Gerçekten durum yani Türkiye'de uygulanan şeylerin bu yaş politikası falan e, pek hala akla ciddiyet sınırlarına sığdırılabilecek gibi değil. Yani şimdi e, bütün yetkililer, müdürler, belediye başkanları, valiler, yüz, yani 65 yaşın üstündekiler yüz, durumlarını 112, 156 ya da 100. 155 numaralı telefonları anlatarak mı ihtiyaçlarını izleyecekler? Yani böyle bir gayri ciddiyet görülmemiştir diyebiliriz. Bu gayri ciddi otokrasiyle böyle oluyor. Beceriksiz, bilgisiz yaklaşımlarla. Yani Bakın Sağlık Bakanınız özel hastane sahibi. Turizm Bakanınız özel turizm tesisleri sahibi. Milli Eğitim Bakanınız okul sahibi. Zaten başkan da diyor ki ben CEO'yum. Ama iyi bir CEO değilsiniz. Yani neşen yerinde tedbirleri dedim artık. Yani evet. o, o tedbirler böyle mi açıklanır? Yani, böyle bir pandemide böyle mi söylersin? Neşen yerinde, adı neşen yerinde tedbirleri zaten o tedbirlerde de fazla bir şey yok. Bakın bir konuda sıkıştırayım de yani o kadar değineceğimiz şey var ki. Ben bu salgınla ilgili anayasa maddelerini hatırlatmak istiyorum Ömer Bey izninizle. Evet, Şimdi bu salgınınla ilgili bir anayasamızın 119. maddesi var. Diyor ki Cumhurbaşkanı blablabla bla bla, tehlikeli salgın hastalık ağır ekonomik bulanımının ortaya çıkması halinde yurdun tamamında ya da bir bölgesinde süresi 6 ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. Bu olağanüstü hallerde yine anayasanın 15. maddesindeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlandırılacağı geçici olarak durdurulacağı, hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği düzenlenir. Yani temel hak ve özgürlükler de bu tür olağanüstü e, hal kararı verildiğinde e, uygulanmıyor. Evet, yani Sağlık Bakanlığı'nın da e, aslında özel hastanesi var dediniz, Yani en böyle akla uygun, makul tedbirler aldığı görülen ve söylenen Sağlık Bakanlığı'nın da eee iki sıkıda tam bu koronavirüs konuşulurken bir de bahar temizliğine başladık şeklinde bir demeç verdiğinde unutmamak gerekiyor. Ee, İlimdeki e, şey müdahaleye <gülüyor> sen bahsederken bahar temizliği terim kelimesini kullanıyorlar. Şimdi bu, bu, evet e, e, oradaki askerlerin durumları hakkında bilgi sahibi değiliz. Türkiye'de resmi olarak 4 milyon daire resmi 5 milyon e, mülteci e, göçmen e, insanın bulunduğu ve bunların e, bu hastalıkla ilgili durumları hakkında bilgi değiliz. Taranıp taranladıkları hakkında bilgimiz yok. Son 10 yıl içerisinde dünyanın en büyük göç dalgasının olduğu ülke Türkiye. Ve bu bölgedeki insanlar sağlıksız insanlar. Beslenmeleri, sağlık hastalıkları su yedikleri yemekler problemli. Bağışıklık sistemleri güçsüz kesimler. Biz bunlar hakkında da yeterli bilgi sahibi değiliz. Ee, enformasyon sadece her gün işte şu kadar kişi öldü, şu kadar vakkaya sandık. Bir de bunun altını çizeyim. Bu anayasaya tekrar değineceğim. Ee, Türkiye'de hep şunu söylüyorduk. Bilgi ve veri güvenliğinin olmadığı bir ülkedeyiz uzun yıllardır. E bir, böylesine bir salgında da bilgi ve veri güvenliği konusunda insan ister istemez şüpheye düşüyor. E, bu salgın neticesinde anayasadaki hükümleri kullandıkları takdirde Türkiye'de e, ciddi siyasal problemlerin de başlayacağını e, altını çizmekte fayda var. E, çünkü bu olağanüstü hal, e, Başka alanlarda, sağlık iş alanlarında da e, zaten kullanmaya müsait ha haklar veriyor e, yönetimi. Zaten biz otoriter bir e, süreç içerisinde, rejim içerisindeyiz ama bütün yanlışlıklarını da ortaya koyuyoruz. Bu rejim, bu ülkeyi yönetemiyor. Bunun altını çizmek lazım. Bu salgında da e, her alanda bu rejim ve Türkiye. E, şeffaf bir yönetime sahip olamadığı gibi Parlamentosunu yok Bakın geçen haftada söyledim Buraya e, alınması gereken Ekonomik tedbirleri e, Alabilecek bir Kapasite yok Parlamento e, Çalışmıyor Parlamento bu konuda e, Mesela Bunları gündeme getiren bir parlamento Olmaktan çıkmış durumda Ne oluyor sonuç olarak e, aile meclisinde alınan kararlar haline geliyor e, ve bunlar da e, yaramıyor. Yani eliniz dökü, dökülen bir durumdasınız. Çin bir süre sonra yani uyguladığı tedbirlerle, orada otoriter rejim evet otoriter rejim ama akıllı bir e, ortaya koydu ve bir tedbirler paketiyle şu ana kadar gördüğümüzde başarılı bir sonuç almış oldu. Evet. E, e, o... Selim Badur da aslında bu tekrar, tekrar çıkabileceğine dair de Önemli bir bilgi verdi Yani o, o bile istikrarlı olmayabilir dedi Bir ben bir de Şey söylemek istiyorum Yani dünyanın şu anda Yüzde 90'ına 88.72'sine Ulaşmış durumda yani muazzam bir Salgın Bu dünyanın Dünya tarihinin gördüğü en büyük şeylerden Bir tanesi ama sizin Şikayetiniz bu Ekonomideki dar boğaz ve Şeffaflık ihtiyacı, bilgi ihtiyacı filan için ben 70 yaş üzeri, 65 yaş üzeri birisi olarak şimdi bütün bu ihtiyaçları 112 numaraya bildireceğim. Öyle mi? Evet. Ben ben sokağa çıkmayansa henüz uygulanmayanlardım. Evet. Şimdi siz 60 60... gibi söyleyiniz. Ben ancak 112'den telefonla söyleyeceğim. Bakalım ne cevap gelecek şeffaf. Siz harbi umumideki deki karantina günlerini hatırlıyor musunuz? <gülüyor> yani e, bu abuk bir şey çok düşünülmeden yani bu beceriksizliğin altını çizmek istiyorum bilgisizliğin altını çizmek istiyorum e, gerçekten e, Türkiye böylesine e, abuk bir e, a, yapıyla bu şeye girdi yürümeyen bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi e, otoriterlik yürüse çare değil ee, ve neşen yerinde tedbirleriyle de e, buranın başa demeyiz. E, o anlamda mesela şu, şu an partiler bir araya gelip yani bu ulusal e, tam anlamda işte e, meclisin e, bir araya gelip e, başka uluslararası kuruluşlarla Temat ederek yürütmesi gereken bir politika buna bile yanaşılmıyor. Mutabakatla tekrar ile... onlar da sokağa çıkamıyor zaten meclis Evet, izler de çıkıyor. İle iz kurullar oldu. O, o, o, o, o toka çıkmıyorsa sokağa çıkamadığımıza göre şu açıkçası 7 24 etkin yapabilecek bir kapasitede. <gülüyor> evet. Ona göre bir yardım çok teşekkürler. Görmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık, Açık Gazet. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın İzel, merhaba. Günaydın, günaydın. Günaydın herkese. Evet, haftanın karikatürlerine geçti ki koronavirüsü ya da Covid-19 üzerine Bak. yanılmıyorsam bütün karikatürler değil mi? Evet, evet, evet. Gündemde sadece bu var. Yani korkarım bir süre daha böyle devam edecek. Evet. Yani... Kendinize iyi bakıyorsunuz değil mi? Bakıyoruz. Bir ihtiyacımız olunca 112'yi arıyorum ben. Ama şey, e, balkona falan da çıkmayın bu ara. Yani, D vitaminine ihtiyacım var ama. ama. Ama su falan atıyorlar. Yani biliyor şey e, <gülüyor> 65 üzeri e, alı başladı. Evet. E, ya fakat e, meclis başkanının, cumhurbaşkanının ana muhalefet partisi e, Liderinin, Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı'nın hepsinin yaşları 65 yaş üzeri ne olacak? İşte bu bir Benim bir komşum var 64 yaşında. O çok çıkabiliyor, gezebiliyor. Yani kıskanıyorum ne diyeyim. <gülüyor> Sunurda. İşte, i̇şte bir senesi var artık. <gülüyor> daha ben baktım Diyanet İşleri Başkanı'nın daha 5 senesi alt 6 senesi var. Ha, iyi, Gayet iyi, iyi durum Sağlık Bakanlığı'nın 10 senesi var Düşün oh. Şanslılar Nedir? <gülüyor> Peki karikatürlere başlıyorum şey, e, Girmeden karikatürcilere İmzici haberim var e, Karikatür ve mizah dünyamızdan Maalesef e, onu paylaşmak istiyorum e, Trabzonlu bir karikatürcü Ağabeyimiz hmm. Aynı zamanda gazeteci ve yazar e, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Trabzon temsilcisiydi Hikmet Aksoy e, maalesef kaybettik. E, cenazesi de dün e, yapıldı Trabzon'da. Sade bir törenle tabii oturduğu mahalledeki aile tatlısında toprağa verilmiş. Kendisi 37 doğumluydu, 1937 doğumlu. E, ve karikatürle de e, çeşitli e, yayın organlarında, ulusal... E, yayın organlarında yerel bir takım gazetelerde yer alıyordu. Aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin de bizim gazetesinde yayınlanıyordu. Yurt içinde, yurt dışında çokça sergi açmıştı ve 96 yılında kurduğu Karadeniz Fıkraları Ajansı aracılığıyla hmm, evet, evet. hatırladı, değil mi? Hatırladım. Çok sayıda yani 60'ın üzerinde yerel gazeteye karikatür ve fıkra servisi yapıyordu. Mizah sayfalarını hazırlıyordu kendisine buradan bir günaydın diyelim, ardından evet. rahmet dileyelim. Evet. Günaydın ona da. Hadi. Karikatürlere gelince bu hafta hakikaten zorlandım çünkü evet hepsi hemen hepsi hemen de hepsi korona odaklıydı veya işte ev hapsi, sokağa çıkma yasaklarıyla falan ilintiliydi. Evet. Yani Allah korusun daha büyük bir felaketle karşı karşıya kalmazsak şahit bu ev aksi durumu ve e, korona durumu bir süre daha devam edecek gibi. E, bizler de her şey olduğu gibi bu yaşam tarzına da alışacağız galiba yani. Umarım arada bağışıklık da kazanırız, bilmiyorum. Yani ee, ben dün bir şey denedim, şöyle dün bu karikatürleri Facebook'a koyarken... E, e, takipçilerinden bir de oylama yapmalarını e, diledim istedim. Aynı şekilde mensubu olduğum bazı mail gruplarına da e, aynı çağrıyı yaptım ve gerçekten bir oylama e, gerçekleşti. Halen de devam ediyor bazı oylar gelmeye. Dolayısıyla e, sonuçları da program sonunda e, söylerim bir kısa toplama yapıp. E, fakat artarsa asistana ihtiyaç duyacağım galiba. Herdeyse e, yani sonunda böyle bir oylama yapsak nasıl olacak? Ee, uygun mudur? Uygun uygun tabii. Yani en çok oy alan ilk iki karikatür adısından yine bizler seçeriz falan gibisinden düşündüm. Çok güzel iyi düşünmüşsün gayet iyi. Tamam. Ee, Benim sen, oyum kaç ya, dayılıyor? Hepsinden fazla tabii demokrasi var. <gülüyor> tamam. 65 yaş üzerine özel bir ayrıcalık yapıyoruz o zaman. <gülüyor> ee, özel özel bindirim yapılıyor değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> özel bindirim. <gülüyor> Peki. Aslında yani havamız değişsin neşelelim diye bazı kar kar e, komik karikatürler seçmeye çalıştım. Fakat öyle karikatürler var ki onları da atlamak istemedim. E, mesela bunlardan ilki Aslı Alpar'a ait. Aslı Alpar Ankaralı desi, e, karikatürcümüz. Oldukça e, yalın bir karikatür çizmiş fakat yalın olduğu kadar da net ve çarpıcı bir mesaj e, içeriyor. Evet. Çok Giriyorsun. vurucu ben de görüyorum Hı -hı. şimdi. Çok vurucu. Şimdi e, orada karikatürde bir kadın çalışan görüyoruz. İşçi. Yani tezgahın başında bir fabrika işçisi e, bu kadıncağız. Başında bonesi var. Mavi iş önlüğü. E, muhtemelen bir montaj imalathanesinde çalışıyor. E, tezgahın hemen üzerinde de yukarıda bir hoparlör var. Oparlardan de Cem Karaca'nın diye biliyorum ben o. Evet bizi, evet Cem Karaca. Tamir, tamirci çır, çırağı Tam e, şarkısı. Evet. evet. Onun nameleri yükseliyor. Hani sonu şöyle bitiyor. Son dizeleri. Ustam geldi sırtıma vurdu. Unut dedi romanları. İşçisin sen işçi kal. Giy dedi tulumları. Diye evet. e, sonlanıyor şarkı. E, aslında romantik bir şarkı. Tabii. Bir yaş şarkısı ama. Evet. Neyse e, işçi kızımız da bir yandan çalışırken bir yandan da şarkının bu final bölümündeki o dize, dizedeki işçi kal kısmına kendince eşlik ediyor. Evde kal diye değiştirerek. <gülüyor> evet. İşçisin. Çok, çok acı aslında. Evet. İşçisin sen. İşçi kal. Evde kal. Evet. Bunu Özdeş'le de konuştuk. Belki birazcık uzatırsak korona, virüsü, korona günlerinde epey bir uzatmaları da haliyle yapıyoruz. Bu şey var. Evde Kalamayacak olanların durumunu biraz daha konuşmaya devam edeceğiz. Hatta elimizde bazı sesler de var. Onları da evet. e, yayınlama fırsatı bulacağımızı umuyoruz ama bakalım. Ama bir üçüncü grup daha var. yani evet Evde çalışanlar, evde kalamayacak olanlar, çalışmak zorunda olanlar. Üçüncü grup e, bütün bu hengamede işini kaybetmiş olanlar veya kaybedecek olanlar. Evet, ya, aynen zaman. öyle. İşte bu son grup içinde hafta... E, içinde şöyle müjdeli bir haber geldi. Amazon Amazon.com şirketi koronavirüs nedeniyle online alışverişi artan talebi karşılayabilmek için 100 bin yeni personel alacakmış. Evet 100 binin üzerinde. Evet bu çok ee, müjdeli bir haberdi. Diğer diğer e, internet alışveriş e, sitelerini şirketlerinde hesaba katacaksak yeni bir iş alanı e, doğmuş oluyor. Yani Evet yalnız Amazon epey şahibeli bir durumu olan bir yer şirket olarak yani asgari ücret uyguluyor çok aralarında intihar oranı yüksek olan işçilerin durumunu da biliyoruz ve özellikle de iklim krizi konusundaki fosil yakıtlara destek olduğu için de protesto eden şeyleri de işten atabileceğini söylemişti. Çalışanlarını fakat onlar direndiler Ve grevede katıldılar Onları da unutmuyoruz ama işçileri. Evet. Ee, Karikatürümüzde ise e, Maalesef tam aksi var bu defa e, Jeff Bezos'un e, çalışma masasının önüne sıraya girmiş e, Kalabalık bir grup var Yani onlar pek e, Bu durumu kulak arkası etmiş olacaklar Ki biraz da işsizlikten tabi e, Böyle bir e, işe alınma için Sıraya girmişler Nikola Vado'du Vado'nun bir açıkalı karikatürist e, Nikola Vado'nun karikatüründe e, Karikatürde herkes Maskeli tabi Bezos dahil Sıranın önündeki kadın da e, Bir matematik öğretmeni olarak görüyor Çünkü elinde ders notları tutuyor e, Ve dosyanın üzerinde de e, Matematik notları yazıyor e, Duyduğumuza göre Eleman alacakmışsınız diyor Bezos'a Evet, ee, şimdi acı. öğretmenin arkasında kimler girmiş sıraya kimler yok ki aslında elinde tepsisiyle bir garson var o tip garson kıyafeti içerisinde hemen arkasında beyaz şapkası ve e, önlüğüyle bir aşçı ar görüyoruz Elin, elinde arkasında... tavasıyla evet. evet elinde tavası var e, onun arkasında elinde futbol topuyla bir futbolcu ee, hemen onun yanında kadın tenisçi e, var o biraz ilginç araştırdım ben çünkü e, kadıncağızın e, tenisçi olmak için hatları biraz e, dolgun yani, evet, vücut öyle e, şimdi tabi onun ipucunu e, Nikola Vado şeyde veriyor e, kadının tenis malzemelerini taşıdığı çantanın üstündeki yazıdan anlıyoruz come back kim yazıyor yani geri dön kim, şimdi, kim kimdir ee, Kim ünlü hatta e, bir dönem e, dünyanın bir numarası olmuş bir e, tenisçi Kim Klitschters bu e, Belçikalı tenisçi ee, de yedi yıllık emeklilik sürecinin ardından üstte işte çocuk annesi aynı zamanda geçen ay e, ya Ocak ayında tenise dönmüş ilk iki maçında kaybetmiş e, doğal olarak. E, fakat Kank yaşında de... biliyor musun kim kışı? Yok bilemiyorum. bilemiyorum. Hayır ona Yok, göre var. arayacaktık 112 numaradan ben arayayım onun hakkında. Ha, ama o Belçika'da. Olsun. Belçika'da e, bilmiyorum şu anda durum nedir toplu e, bir sokağa çıkma uygulanıyor mu? Var galiba, galiba. uygulanacak evet. galiba öyle bir... <gülüyor> Bakarım ona ben de şimdi ama. Ama bence, bence 65'e daha e, vardır. Yani. Evet. Yani. Bu kadar çok hattı rahatsız ederseniz ceza yersiniz ama Ömer Bey. <gülüyor> <gülüyor> Ömer Bey e özel bir hat açılacak herhalde. <gülüyor> evet toplu. Toplu toplu. <gülüyor> Herdeyse yani koronavirüsü bu hanımefendinin kim kliş e hayallerini yıkmışa benziyor. Çünkü çalışamayacak, e tenis oynayamayacak. Yine Amazon'da sıraya girenler arasında işte e bir hostes var, bir tiyatrocu, bir tane de popstar görüyoruz. Yani şöyle düşünüyorum yakında herhangi bir sanal siteden sipariş verdiğimizde teslimat için Kapımızı tanıdık bir kişi çalabilir yani bir sporcu ya da sanatçı falan. Bence şaşırmamalıyız değil mi? Evet evet kesinlikle. Ben bir de Belçika'nın şimdi baktım BBC Türkçe'de ilginç bir şey vardı. Belçika'nın Limburg bölgesinde koronavirüsü tedavisi görenlerin çoğu 60 65 yaşları arasındaki emekli maden işçisi Türk Türkiye'li göçmenlermiş. Çok çarpıcı bir haber bu Yusuf Arıskan'ın haberi. Evet. Ee, ve yarısından fazlası tedavi altındakilerin Türkiye, Türkiye kökenli göçmenlerden oluştuğu belirtilmiş. Hastanenin sosyal medya hesabından da doğ, bu bilgi doğrulanmış. Bir de ölenlerden biri de Türkiye Genç şehrinde yaşayan 74 yaşındaki İsmet Onur olduğu öğrenilmiş. Ağrı eleşkirt nüfusuna kayıtlı 74 yaşındaki İsmet Onur. Böyle evet. de bir durum var yani. Belçika demişken bunu da söyleyeyim dedim. O zaman Belçika'da kalmaya devam edelim. Çünkü şimdiki karikatürümüz de Belçikalı bir karikatürcüden Pierre Croix'den geliyor. O da... Ha. Marketlere hücum olayına dikkat çekmek istemiş. Bu karikatür evet. de tipik bir malumun ilanı zaten. Karikatür iki kareden oluşuyor. Üstteki karede Avrupa'dan bir enstantane var. Adamın biri market arabasını tıka basa doldurmuş. Kasaya doğru ilerliyoruz adımlarla. Market sepetinde ne var diye soracak olursanız yine geçen hafta konuşmuştuk bunu. Bol miktarda tuvalet kağıdı olursa. evet. Ee, Alttaki e, kare, ikinci kare ise e, yine aynı manzarayı görüyoruz. E, fakat birinci kare Avrupa. Tepesinde Avrupa diye yazmış. İkinci kare ise ABD. Evet. E, ve aynı manzara e, tıkabası doldurduğu market arabasıyla kasaya yönelen bir Amerikalı tüketici. E, ve sepetini dolduranlar ise bu kez tuvalet yağdırıları değil. ak 47. Bol miktarda. Dürbünlüsü, dürbünsüzlüğü... A, ar, ar, AR neydi bir şey daha, evet. Yani otomatik, yarı otomatik. Hepsi var, manuel, otomatik, yarı otomatik, tabanca. E, Ve, hatta bir tane el bombası da böyle sepetten düşmüş, sığmamış sepetten. <gülüyor> evet. saçılanlar arasında. Ya şey fakat bu e, karikatür tabii hayat sanatı takdir ediyor. Yani bu... Son derece hoş bir karikatür. Fakat bunun gerçekliği daha da e, erken yaşandı. Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde silah kalmamış marketlerde. Evet, Herkes evet, üşüşmüş evet, durumda. Evet, evet, haber de evet. buydu zaten. Yani. Özellikle Misurit e, e, bölgesini eyaletimde yoğun görüldüğü bütün bölgelerde silah mağazalarının önünde çok uzun kuyruklar oluşmuş. Olmuşmuş, evet. İşte dedim ya, e, şey, malumun ilamı bu. Evet. karikatürler. Yani çok şükür bizde henüz e, kimse silahlanmaya başlanmadı. En azından öyle umuyorum. Ben ee, de öyle, evet. Yani. Neyse öte yandan e, biz doktorları alkışlama eylemini sürdürüyoruz. Akşamları dokuzda siz de yapıyor musunuz? Evet. Şimdi evet Ra tarafında. Radyoda her zaman, her akşam dokuzda. Harika. Evet. Her akşam dokuzda e, bu afet durumunda hayatları pahasına işte fedakarca çalışmalarını sürdüren tıp mensupları alkışlanıyor. Şimdi Evrensel Gazetesi'nin çizleri Sefer Cumartesi günüydü galiba. E, Cumartesi günü karikatüründe bu konuya değinmiş. Karikatürde iki kişi var e, diyalog halinde. Soldaki bir tıp görevlisi anonim e, üzerinde... E, Doktor e, kıyafeti, hatta cerrah kıyafeti var. E, i̇ş başında kendisi. Ter sağdaki damlıyor. Kişi, evet, ter damlıyor. E, Baya ter damlıyor. E, sağdaki kişi, o da bir doktor. Ama daha tanıdık bir sima. Evet. E, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca. Evet, 55 yaşında. <gülüyor> evet, <yokmuş. gülüyor> Şimdi, Doktor Sağlık Bakanı'na dert yanıyor karikatürde. Çok zor şartlarda görev yapıyoruz. Sayın bakan, ekipman yok. Hatta maske, eldiven bulmakta bile güçlük çekiyoruz diyor. Bakanın cevabı ise çok anlamlı. Ellerini, iki eline baş hizasına getirip alkışlıyor doktor. Evet. <gülüyor> artık alkışla idare edeceksiniz diyor. <gülüyor> Aslında bu karikatürde malumun inanı değil mi? Evet. Yani, ee, hakemler şey, hakemler kimler Alkış değil ekipman istiyorlar. Ama işte haberlerinde bolca çıkıyor. Ee, son iki karikatür e, geçen hafta sosyal ağlarda bolca paylaşılan hatta viral olan karikatürler bunlar. Birincisi e, Ürdün'lü bir karikatür. E, Alkuz gazetesinin çizeri Osama Hacar tarafından çizildi. E, karikatürde bir uçurumun kenarına yığılmış korku içinde bekleşen çok sayıda insan görüyoruz. Yaklaşan canavar ise dev bir korona virüsü simgesi. Bu simgeyi artık çok kullanmaya başladılar. Kişi şey oldu yani. Evet. Korona virüsü simgesi. Karikatücüler hep bunu kullanıyor. Şimdi adamların adamlara bakacak olursak o korkuyla bekleşen adamlara hepsi de aslında çeşitli inançları temsil eden din adamları. Aralarında işte rahipler var, hocalar, imam, e, haham, budist rahipleri. Yani tüm e, dini inanç temsilcileri sanki bir araya gelmişler bu pekretlerde. Hepsi de yaklaşıp onları yutacak olan e, canavara, uçurumun dibini kenarında hem de e, korkuyla bakıyorlar. Yani ya canavar onları yutacak ya da uçurumdan at, aşağı atla, atlamak zorunda kalacaklar. Başka çareleri yok. Evet şimdi yok mu gerçekten aslında var. Tam ortalarını aldıkları beyaz önlüklü bir kişi, e, etrafına etrafını saran o kalabalığa hiç aldırmadan bakmadan, bir dikkat e, çalışma masasının üzerindeki mikroskopa eğilmiş, ona yoğunlaşmış. E, belli ki bir çözüm arıyor. E, çevresindekiler de ondan medet umuyorlarken hep beyazlar, çabuk ol lütfen diye bağırışıyorlar. Mikroskopta maskeyi. Evet. Ya, ameliyat, maske, Bil, bizim, bilim mi? adamı herhalde bilim insanı evet, evet bilim insanı. Ee, karikatür bu ee, neden bu kadar e, paylaşıldığı viral olduğu Yorumu açık tabi yani, <gülüyor> evet. ben sadece anlattık yorum yapacağım ee, yine çok paylaşılan ikinci ve e, bu bugünün son karikatürü ee, ve belki en matrak karikatürü diyebiliriz buna ee, çünkü bir ıssız kar ada karikatürü bu ee, karikatürcülerin yine bir türlü vazgeçemedikleri çok önemli bir e, klişe tamam, krişe. Evet, i̇şte, evet. her türlü koşul altında yalnızlığı da simgelediği için bir metafor olarak, enebanı olarak da karikatürlerde sıçra kullanılıyor ee, buna karşılık bu konuda da yeni fikir üretmek de e, çok zor fakat güncel olaylar bazen bu ıssız ada metaforuna jüp diye oturuyor fakat bu anlatacağım ıssız ada karikatüründe hiç metafor yok ee, hiç mecaz yapılmamış. Lüpedüz bir malumun ilamı yine böyle bir karikatür. Kanadalı karikatürcü Amze Filip Kote e, çizmiş bunu. Bu kez bir ıssız adamın açığından geçmekte olan bir kruiz gemisi e, görüyoruz. E, tabii ki ıssız adada da bir kazezade var. İşte o kazezade o Robinson kruiz o diyelim. E, kendisine yaklaşmakta olan dev geminin güver kamera balkonlarından falan, falan yükselen o öksürük ve aksırık seslerini duyuyor. Ee, ve çağrıyı ısız adadaki tek palmiye ağacının ardına, ardına saklanmakta buluyor. Evet. <gülüyor> yani Robinson'un hayatta kalmak için tek umudu gemidekiler tarafından kurtarılmamak, görülmemek. Evet. <gülüyor> Çok acayip güzel arası bu da. Diamond yani, Princess evet. mi acaba markası da şey. Valla bunlardan art, artmış artı. şimdi duyduğum kadarıyla. Hatta e, bu e, kruz gemilerinin e, bir şekilde hastane gemisine dönüştürülmesi bile düşünülüyor. E, öyle bir talep var. Evet. Ben aradım 115'te. <gülüyor> Hocam hatlar dikkat Lütfen <gülüyor> <gülüyor> Evet e, Bu hafta bu kadar e, Peki oylama e, nasıl Oylama şöyle e, Açık ara diyeceğim e, Çünkü e, şu anda 24-25-26 oldu 5 e, numaralı Yani e, uçurumun kenarında Bekleşen e, Din insanları diyelim Evet. E, o karikatür Dinimi Onun ardından da 18 oyla altı numara yani usuzda da evet. tamamen bir oyu evet ben de söyledim tamamen katılıyorum böyle o halde nasıl yapıyoruz 5 numaraya birinciliği veriyoruz Usameh Djigal başı evet Usa, Usameh evet. ee, Djig evet çok olan işte bilim bilim bilimden başka hiçbir şey bizi kurtaramaz eee evet. çok önemli bir mesaj. Ben de tamamen aynı fikirdeyim. O zaman sıkı yönetim çağlarında inat demokrasi mi işletiyoruz? Evet. Eee hayır <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ben de öyle idareden bahsetmiştim ya. <gülüyor> Size var zaten. <gülüyor> <gülüyor> bir var. Evet. Sen sen de araya girebilirsiniz <gülüyor> Ee, ben yeni bir spor yöntemi geliştirdim yani evde bir takım şeyler yapıyorum tabi parmaklarımı falan oynatarak ama onun dışında akşamları biraz e, alacak adamlıkta çıkıp dolaşıyorum hmm. neyse bunu e, yani bilmeye yok Tamam yok peki peki çok teşekkür ederim. O oldu, ben teşekkür ederim sağlıcakla kalın iyi yayınlar sağ olun görüşmek, ee, üzere. görüşmek üzere görüşmek üzere İzal Rozentel ile haftanın karikatürleri. Açık, Açık gazete. Gazete. Evet, Açık Radyo devam ediyor. Açık Gazetesi onun ve saat 10.02 görebildiğim kadarıyla e, telefondan e, yapıyorum. Ben Deniz Ömer Madra ve arkadaşım Özdeş Özbay e, stüdyoda Selahattin Çolak da e, teknik masayı yönetmekte. Ve bu şekilde bu tarz bir programlar dizisini de yürütmeye kararlıyız. Şimdi çok ilginç olan bir şeyi vermek istiyorum. Insider Monkey diye bir yerde bir şey çıktı. Ee, yazı çıktı 20 Mart 2020'de ee, kendisini tanımıyorum ama Türk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması muhtemel İnan Doğan İngilizce bir makale yazmış ve cehennem geliyor. İşte matematik <gülüyor> kanıtı da burada diye <gülüyor> ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri öncelikle ama bütün dünya içinde yazmış durumda 2 milyon Amerikalı'nın koronavirüsü ile enfekte olduğunu söylüyor. Ve 15 Nisan tarihini vermiş. Yani 2 hafta var aslında. 15 Nisan tarihinde 20 binden fazla e, korona virüsünden ölüm olacak diyor. Yani 80 bini 2 milyon enfekte olan Amerikalıların önümüzdeki iki hafta içinde hastaneye yatırılacağı. Bu yüzden de işte hastane e, ta şeylerinde, e, bu bu hasta, hastanelerin ise senetlerinde de e, bir yükselme olduğunu. Yani o hastanede özel hastane işletmelerine de e, gün doğduğunuzda e, belirtilebiliyor ama tabii büyük bir yüklenme olacak. Yani çok net bir hesap yapmış bunu haftalardan aylardan beri hatta yazıyormuş. Yani bu bilimsel bir makale e, olarak yayınlanmış bir enfeksiyonun 23 ila 24 günde sonuç verdiğini yani tamam ömrünü tamamladığını ve ilk 5-6 günde hiçbir semptom görüntü olmadığını ortalama bir 5 günde yani semptomların belirmesiyle hastaneye kalırlık olma arasındaki 5 gün ortalama olduğunu ve nihayette 2 haftada eğer hayat ölümle sonuçlanırsa hastaneye gitmekten sonra Iki hafta aldığını yani topla eğer bu özel üniteye bağlıysa 10 gün e, sürdüğünü söylüyor. Şimdi bunun e, tam bir ölçümün yapma, yapılması falan yoktu diyor ama basit bir matematik model e, kurmuş İnan Doğan. Ve yaptığı bütün hesaplara göre en, her enfekte olan insan sayısı her üç günde bir ikiye katlanıyormuş. Dolayısıyla 28 Şubat'ta e, enfekte olan insanların sayısı 51 bin ki onu yuvarlak hesap 50 bine tamamlıyor, toparlıyor. Üç gün sonra 2 Mart tarihinde ise enfekte olan insan sayısı tekrar iki katına çıkıp 100 bine ulaşmış durumda. Ve durumun vahametini görüyor musunuz? Yani 100 bin 2 Mart günü 100 bin insan vardı Amerika Amerika'da. Şimdi bunların yüzde 0.8'inin 26 Mart'a kadar hayatını kaybedeceğini hesaplıyoruz diyor, biliyoruz diyor. Bu da ölüm oranının 26 Mart'ta 800 kişiye ulaşacağını gösteriyor diyor ve bir parantez de açmış. Diyor ki yani 26 Mart'taki modelimizin ne kadar geçerli olduğunu da yani bizim hesabımız daha önce yaptığımız verdiğimiz makalelerdeki hesaplarla kıyaslayarak ölçebilirsiniz. Yani bizim modelimize göre yaptığımız bir modelleme bir bilim kurulu tarafından yapılmış bu e, matematikçi ve iktisatçılar anladığım kadarıyla tarafından yapılmış bir şey. 5 Mart'ta 200 bin ne çıktı iki katına çıkarak 200bine çıktı 100.000'den. binden ve modelimiz bize şunu da söylüyor 8 Mart'ta 400 binde Amerika Birleşik Devletleri'nde 800.000 bin 400 binden 800 bine 11 Martta o gelindiğide çıktı 14 Mart'ta da 1 milyon 600 bin kişi. Bu bu hesaplar da gösteriyor ki Amerika'nın ölüm oranı 7 Nisan günü 12.800 ölüm sayısı. Bunu da perspektif içine alırsak dün diye yazmıştı bu 20'sinde yazılmış bir yazı 20 Mart tarihli... Insider Manki'de çıkan yazı. Bu buradan da hesaplıyoruz ki diyor. Ee, 12.807 Nisan'da ve üç, bu, bu da şöyle bir perspektifler veriyor İtalya'da aynı tarihte e, 3.400 Çin'de de 3.000'di Yani Çin'in dört katından fazlasına İtalya'dakinin de dört katına çıkacağı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durumun en berbat durumun Amerika'da Birleşik Devletleri'nde ve en kötü gelişmenin orada olduğunu belirtiyorlar. Zaten Amerika'da şimdi muazzam sayıda isyan bayrakları açılıyor hem e, kongrede ve diğer yerlerde. Yani bu sporcular da mesela olimpiyatlara gitmeyeceğiz dediler ve Avustralya ve bazı ülkeler zaten olimpiyatlar söz konusu değil deyip, Japonya'nın hala anlamsız ısrarını da bir kere hazırlık yaptık olimpiyatları yapalım şeyini de düşürüyorlar ama aynı zamanda da Amerika Birleşik Devletleri'nde feci bir durum var. 33 bini geçmiş durumda son aldığımız rakamlara göre Emrah Altın Dişi'nde İrfan Aktan'ın kendisiyle yaptığı gazete duvar mülakatında da Boston Üniversitesi Biyoloji Bölümünde çalışan Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Emre Altındış'a göre de Türkiye, Güney Kore'nin değil İtalya'nın yolunda ve şehirlere büyük bir tsunami yaklaştığını söylüyor. Yani koronavirüsü insanlık için dezavantaj olan şey, koronavirüsü için avantaj öldürücülüğü sınırlı. Çünkü bu nedenle virüsü kapanların önemli bir kısmı ağır semptomlar geçirmediği için tespit edilemiyor ve bu süreçte risk grubundakileri hastalığı bulaştırmaya devam ediyor. Altın dişe göre virüse karşı savaşta belirleyici olan herkesin bu hastalığı kapmış gibi davranarak risk grubundaki bireyleri korumaya çalışması yani bizim de bir süreden beri açık radyoda da düşünüp da şimdi konuştuğumuz ve uygulamaya çalıştığımız şey bu. Yani çözüm herkesin bir başkasını kendisinden, kendisini de bir başkasından korumaya çalışması durumunda. Ve 18 Mart akşamı Cumhurbaşkanı'nın önlem paketi de şey diyor yani derhal alınması gereken tedbirler kapsamında zayıf bir açıklama politikacıların işin ciddiyetini anlayamadığını Türkiye'de meselenin önlem alınıp alınmadığının değil önlemin erken alınıp alınmadığı meselesi meselesi önü söylüyor ve bireyin yapabileceklerinin kısıtlı olduğu esas görevinde devlette olduğunu söylüyor ki Ali Bilge'nin de biraz önceki Programında da söylediği aşağı yukarı böyle ana fikir buydu zaten. Türkiye'de de ya testlerde büyük yanlış yapıldığını veya rakamların gizlenmekte olduğunu da söylüyor ve dışarıdan kit alınmasının da mümkün değil, testemede çok geç kalındığını, şehirler kapatılmayarak büyük yanlış yapıldığını ve şu anda da dışarıdan alınamayacağını, çünkü dünyanın da bütün ihtiyacı bu kitlerde olduğu için kimsenin de Türkiye'ye satmayacağını da söylüyor ve dünyanın da en büyük şanssızlığının, Ali Bilge'nin de Türkiye için söylediği gibi bilim karşıtı ve otoriter liderlerin çokluğu olduğunu söylüyor. Ve hesaplarımızı da asla aşıya göre, güvenerek yapmamalıyız. Çünkü bağışıklık konusunda sistemi konusunda çalışan herkesin bildiği bir kavram vardır diyor. Altın diş immunosenesens yani yaşlandıkça bağışıklık sisteminin zayıflıyor olması... Bundan ötürü de 60 yaş üstü bireylerde aşıların 60 yaş altı bireyler kadar etkili olamayacağını yani hastalıkla yaşlı bireyleri öldürdüğü için onları koruyacak bir aşıyı hemen geliştirip geliştiremeyeceğimiz de belli değil diyor. Türkiye'nin aşı üretme kapasitesi olmadığını ve bunun aslında bir devlet politikası olduğunu söylüyor. Ve gidişat maalesef İtalya gibi görünüyor dedikten sonra da önemli üstünde durduğumuz bir meseleye de değinmiş. Emre Altın Diş, Boston Üniversitesi Öğretim İlisi e, ve Harvard. E, hapishanelerde salgın tehdidi altında bulunan yüz binlerce insan var. Ve yani bu insanların canı devlete emanet ve mutlaka hemen bir adım atılmalı. Korumakla mükellef olduğu insanlar hayatını kaybederse bunun sorumluluğu Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda olacaktır diyor. Bir de başka risk grubu olarak da tabii sağlık çalışanlarını korumak gerektiğini. Eğer onları koruyamazsak tsunami yaptığında toplumu kimse koruyamaz demiş. Yani İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde enfekte olan hocamız Profesör Cemil Taşçıoğlu gibi hocalarımız hastalanacak ve topluma yardımcı olamayacak. Böyle bir risk var diyor. Ee, Erdoğan'ın planlamasının da ilan edilmeyen bir İngiltere modeli izlendiğini düşündürdüğü kanaatinde o da e, yani söylüyor. Emlak yani bu sürü e, psikolojisi miydi neydi adı işte sürü bağ. Sürü, baş... sürü aşılamı evet evet. Ee, onun e, İngiltere'nin de vazgeçtiği bir şeyin hala uygulanmakta olduğunu söylüyor. Ve şimdi biraz önce okuduğumuz İnan Doğan'ın e, şeyine benzer e, bir yorum da yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de son araştırmalarda 250 bin ila 1,7 milyon insanın öleceği de tahmin ediliyor diye e, çok e, ciddi bir durumdan bahsediliyor. Peki yani bir de şimdi bizim Özdeş de üzerinde baktığımız bu evde kalmak tamam ama nasıl olacağı konusunda mesela pek çok yazı yayınlandı. Yıldıray Oğur'un evde kal tamam da nasıl diye kararda bir yazısı vardı. Yani çok sanatçılar, sporcular, gazeteciler, Instagram fenomenleri akademisyenler ve siyasetçiler elbette herkese evde kalmaya çağırıyorlar ama evde evet, ya evde, evde kalamayanlar, kalamayanlar. Evet. evet var. Yani bu orta ve üst sınıf ayrıcalığı gibi de bir yandan görmekte fayda var bu meseleyi. Çünkü mesleklerin bir kısmı hani buna uygun, bir kısmı değil. Ayrıca gerekirse işten ayrılıp evde kalmayı tercih edecek kadar gelire sahip olanlar ya da kenara para atmış olanlar var. Bir de böyle Olanakları olmayanlar var. Bir de aksine iş yükü artanlar var. Ben böyle bir dizi haber derledim. Örneğin en önemlisi kargo çalışanları. Yani evlerimize evet. paket getirenler korkunç bir iş yükü olduğunu e, söylüyorlar. Örneğin depo liman tersane ve deniz işçileri sendikası DGDSen diye geçiyor. Bir paylaşım yaptı. Bir dizi markayı e, şey yapıyor. Yani bu arada lüks markalar da var burada. Kıyafet. İşte Ikea gibi veya işte çeşitli mobilyalar vesaire şey yapan bir dizi e, firma var. Buralarda hiç alışveriş azalmamış. Sadece mağazadan almıyor insanlar. Yani buralardan alışveriş yapanların da gene o orta sınıf ve üstü olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu markaları saymış DGDS'en sonra diyor ki bu markaların hemen hepsi et ticaret üzerinden satışa geçti. Siparişlerinizi depo işçileri hazırlıyor. Kara Cuma'lardan daha yoğun satış var. Kara Cuma denilen Amerika'da özellikle Alışveriş çılgınlığının olduğu günler ki böyle günlerde mağaza çalışanların üzerine muazzam bir iş yükü biniyor. Türkiye'de de böyle bir e, iş yükü olduğunu söylüyor. 7 gün 15 saat mesai ile çalıştırılıyor e, çalışanlar. Önlem yok şikayet eden işten atılıyor diye bir e, uyarıda bulunulmuş. Daha sonra gazete duvarda var aynı şekilde kargo işçilerinin e, yakınmaları. Maske ve eldiveni kendi cebinizden alın deniliyor diye ve manşet atıyor. Gazete evet, Duvar. Yani. Tüm Taşıma işçileri Sendikası Genel Başkanı Kenan Öztürk özellikle bu tip salgın döneminde en tehlikede olan iş kolunun kargo işçileri olduğunu şu sözlerle açıklıyor. Birçok insan endişe ettiği için evden çıkamazken kargo işçisi sabah çok erken saatlerde işine gidiyor ve neredeyse 24 saat vardiyalar halinde çalışmaya devam ediyor. İnsanların kapılarına kadar yükünü paketini götürüyor bu insanlar. İşçi paketi aldığı yerde bu virüsü kapabilir, teslim ettiği yerden de. E, kapabilir diyor e, UPS ve, ve, ve benzeri e, pardon bunu sendika zannettim bir dizi kargo şirketinde çığ, e, örgütlü olan e, bu sendikada aynı zamanda şöyle açıklamada bulunmuş yani bir takım önlemler alınıyor e, diyorlar. Yeterli mi değil diye e, açıklıyor e, sendika başkanı Öztürk e, örgütlenebildiğimiz yerlerde olumsuzluklara müdahale etme şansımız var fakat ne yazık ki çok sayıda yer yer örgütsüz diye de açıklıyor ki bu da işte demokrasi ve örgütlenme açığının ne kadar önemli olduğunu çünkü iş yerlerinde her zaman için yönetimin özellikle kar amaçlı şirketlerde temel e, amacı işin sürekliliği. ...aslında işin aksamaması... ...çalışan güvenliği ikinci planda kalıyor... ...çalışanın perspektifinden de... ...zaten patronların bakması çok mümkün değil... ...dolayısıyla iş yerlerinde işçi temsilcilerinin de... ...sözlerinin dikkate alınması... ...böyle dönemlerde son derece hayati... ...bu nedenle bir dizi iş yerinde de eylemler var... ...aynı zamanda... ...örneğin... Disk Enerjisen bir çağrı yaptı ve 800 sayaç okuma işçisi iş bırakmış e, geçtiğimiz günlerde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, bağlı bir şirkette İSKİ bünyesinde çalışan yaklaşık 800 sayaç okuma işçisi pandemik salgın koşullarında hiçbir önlem alınmadan çalıştırılma ısrarına karşı iş bıraktı diye bir e, haber var. Sendika, Sendika Ork'tan bunu e, aktardım. Bunun dışında yine başka sektörlerde çalıştık. E, Çalışmak zorunda olan ama e, mağazalar kapandığı için e, çalışamayan bir yandan da kendi durumunun ne olduğunu bilmeyenler var. Mesela Pınar Öğünç yine gazete duvarda bir dizi söyleşi gerçekleştirilmiş. Çok çarpıcı şeyler var burada da. Altı bin çalışanın hepsi evde şu an ne olacak bilmiyor diye manşet atmış. Bu bir e, kahve zinciri çalışanının sözleri. 26 yaşında e, bu sözleri söyleyen e, kişi. E, Acaba önlem alınmayan haftalar boyunca virüs kaptım mı diye soruyor. Şu an işsiz miyim bilmiyorum diyor kendisi örneğin. Beyaz yakalıların geldiği bir plaza mağazasında çalışıyorum. Koronavirüsün virüsünün birinci gününde bizim plazada kimse kalmadı. Kuryeler bilgisayarını eve götürmek isteyenler sadece bunlar. Ciro yarıya indi zaten. Sağlık Bakanlığı'nın kafeteryalarla ilgili kararıyla da kapandı. Hazırlık yapın falan diyen olmadı diye anlatıyor. Bu zincirin içerisinde... Ee, ...6 bin çalışan olduğunu söylemiş ve ne olacağımızı bilmiyoruz. Ee, yani maaşlarımız yatacak mı? en sonunda bunun bilgisi bile yok ee, diyor. Yani bu insanlar bir yandan devlet bir paket de açıklamadı. İşten atılmaları yasaklamadı. Ücretli izin hakkını e, zorunlu bir hale getirmedi. Dolayısıyla ne olacağı belirsiz bir e, hal var aslında. Evet e, bu... En önemli e, tehlike olarak bu gözüküyor zaten yani. Bir de tabii hapishanelerin durumu var. Yani e, üzerinde ne kadar durulsa azdır. E, yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde son okuduğumuz haber yani Guardian'da e, New York şehir hapishanelerinde Rikers adası da dahil olmak üzere. Hem de hafif hükümlü, yani hafif suçlardan dolayı ama gene de tutuklanmış ve hükümlü olarak yatırılan bir senelik cezaları olanlar bile e, şimdi çok ciddi şekilde salgın başlamış orada. Yani Türkiye'de de bunun yani en az 38 kişi pozitif sadece Rikers Adası denilen, Rikers Island denen komplekste e, ve yarısından fazlası da e, tecrit altındaki erkekler olmasına rağmen çok acayip yani. Ve son olarak da 58 kişinin daha gözlem altında olduğu ve bunun da hızla karantina ve bulaşıcı hastalıklar bölgesinde tutulduklarına dair haberler de var. Associated Press'in haberi bu. Bunun muazzam bir yaygınlık kazanmasından korkuluyor. Bir takım eyaletlerde başta New York olmak üzere büyük bir baskıya başladılar Donald Trump'a yeterince tedbir almadığı gerekçesiyle ortalık yani e, harala gürele. Bir de tabii yani biz sadece Türkiye ile ilgiliyiz ama Afrika'da çok yakında müthiş bir şeyin zaten daha önce bahsetmiş olduğumuz bir şeyin devamı da gelecek. E, çekirge krizi böyle şeyden dolayı Afrika'da Birkaç hafta önce sözünü ettiğimiz şeylerin tropik fırtınaların artmasıyla beraber çok artacağını ve büyük bir açlık ve kıtlık krizine yol açacağını bunun da tabii hem koronavirüsünü hem de başka şeyleri de meydana getireceğini söylüyorlar. Şimdi... Siz hazır bu açlık ve yoksulluk meselesinde vurgu yapmışken hem 65 yaş e üzerinden neden sokağa çıktığına dair tartışmalardan bir tanesiydi bu hem de. Şimdi çeşitli yayın organları, sokak röportajları bir yandan yapıyorlar. Evet, yani, onlara e, da yer verelim. Evet, bir isterseniz bir tanesini dinleyelim. Çünkü çok çarpıcı, hani neden sokaktasınız sorusuna yanıt verenler var. Kısa bir, e, bir yani birkaç tane aslında röportajdan alıntı yapmıştık ama sadece bir tanesini herhalde dinletmeye fırsatımız belki, olacak. Belki iki tane de bulabiliriz. Evet. Hemen görüşelim yani. Tamam, onu bir e, dinletelim. Hocam kolay gelsin. Hocam uzmanların evde kalın önerisi var. Siz neden dışarı çıktınız? Neden tezgahınızı açtınız? Abi valla uzmanlar tabi doğru söylüyorlar ama yani bizim bu şartlarda yani bu geçim zorluğunda evde kalmamız demek yani çok zor olur bizim için. Çünkü benim bir abim var. Yarın askere gidecek teslim olacak. Benim küçük kardeşim var. Yani onların geçimi annem var. Hepsi evde ekmek bekliyorlar. Abi Biz babamla birlikte sabah 5'te kalkıp toptanca hale gidip yani ben öğrenciyim. Ben aynı zamanda kursa gidiyorum, okula gidiyorum. Sabah gelip babamla tezgah kuruyoruz. Malı tek tek diziyoruz, satıyoruz akşam tabii. Bizim hayatımız çok zor, sıkıntılı bir hayat. Yani tabii evde kalın yarısına yani uyumalıyız ama yani bizim durumumuz ortada yani abi. Biz aç kalırız yani. Devlet biz dün Sayın Cumhurbaşkanımızın yani yaptığı açıklamada Ondan yani halkımıza bu kadar bütçe ayırdık şunu planlıyoruz doğalgazı altı ay erteliyoruz elektrik faturasını karşılıyoruz şu kadar bir bütçe vereceğiz her aileye paketine beklerken yani onun bu engelleri duayla aşacağız demesi yani bizi gerçekten sarstı biraz yani tüm ülkenin cumhurbaşkanları çıkıp halkımız hiç kimse istifa işte iflas etmeyecek hiçbir işçi aç kalmayacak hiçbir kimse işte şöyle olmayacak derken bizimki doğayla aşacağız deyince gerçekten yani biz yani ne yapalım abi yani biz dua benim annem de dua ediyor ben de dua ediyorum ama yani durumumuz ortada ya işte Filip'in Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada siz hiçbir şey düşünmeyin sağlığınızı düşünün para bizim işimiz dedi yani bir de sabah bizim Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama vardı çok merak ediyorum yani o masada 10 tane bakan vardı evet. yani o masaya bir simitçi bir çaycı bir börekçi koysaydınız 3 kişi yani bu durumu düşünürdü. Hani şu kadar iş şu halk ne olacak? Sokağa çıkmayarsa tamam da halk ne olacak? Bu laf geçmiyor mu o kadar bakanın arasında? Yani hepsi okumuş insanlar, hepsi 2 tane üniversite bitirmiş. Yani az bizi düşünsünler. Lütfen yani artık kendi şeylerini düşünmesinler yani. Biz de de durumum ortada. Öğrenciyim. Babam 40 yıldır pazarcı ya. Ben ne abim abi? E vicdanım el vermiyor. Sabah babamla birlikte 5'te kalkıyorum. 8'de kursuma gidiyorum. Öğlen geri buraya geliyorum. Akşama kadar mal satıyorum. Malımı toplayıp eve gidiyorum. Ben ne yapayım abi? Siz ne yapıyorsunuz? Siz neden evde değilsiniz? E, yaptım, getirdim satıyorum. Oğlum işten çıkarttı. Altında belediyesi. İki çocuğu var. Biri orta ikiye gider, biri ikiye gider. Hepsi benim sırtımda. Buradan götüklerimi de onlara veriyorum. E bir birçok lira maaş alırız emekli marası. O da yetmiyor. İki ev kira. Ne yapacağız bir de memurlara verdiği emeklilere şey bayram ikremiyesi dullarınkini kocasından olsun eşin karısından olsun onları keser onlara 750 verir diğerlere 1 lira verir o zaman ikinci sınıfa düşeriz biz yazık günah değil mi bunları dile getirir çok mağdur durumda Aa, sattım şurada 4 tane boça börek satarım. Korkmuyor musun peki teyzeciğim? Sokağa çıkmayın diyorlar. Korkmuyor musunuz? Korksam ne yapacağım? Bu da ölüm değil mi? Aç kaldım evde de öleceğim. Yani acı oldum evde de öleceğim. Elektrik su parası, doğal gaz gelmiş, ödeyemiyoruz. Evde yatıyor. Buraya gelmesem ne yapayım ya? Kimse yok. Bana diyorlar abla sen niye geldin bugün? E mecburum gelmeye. Para yok. Nasıl vereceğiz? Nasıl alacağız? Çocuk ister okuldan kalem. Babaanne şunu verir misin? Bayram gelir. Harçlık veremerim, zoruma gider. Çok ağlıyor. Açık gazete. Evet bunlar e, hangi ne, nereden evet, bu, hangi haber ajansı tarafından yapılmış? Bu reksan? Ortaya Karışık isimli bir Ortaya YouTube e, kanalın e, tarafından gerçekleştirilen sokak röportajları. Böyle bir dizi sokak röportajları var. Bunlar hani bizim bizce en çarpıcı olanlar e, arasında. Evet. O yüzden böyle bir yer vermiş olduk. Çok önemli. Çok önemli söyledikleri. Tabii. E, ve aynı zamanda işte e, daya bir yandan yıkım, bir yandan da dayanışma eğilimlerinin de e, ortaya çıktığı bir dünya evet. yaşıyoruz. Yani e, Fransızların mü direnişçi e, e, Rejistan diye adlandırılan ikinci Dünya Savaşı'ndan nazizme karşı direnen filozof ve sosyolog Edgar Morin mesela BBC'de çok ilginç bir e, mülakat vermiş e, şeye, e, Lobs. Yani eski adıyla Observatory, e, küreselleşmeyi dayanışmanın olmadığı karşılıklı bir bağımlılık diye e, nitelendiriyor ve koronavirüsü toplumda yozlaşmış çökmüş olan dayanışmayı güçlendiren bir yaklaşım oluşturabilir diyor yani e, bu şeyin evet, bu, konu, bu konuda aslında Türkiye'de de somut gelişmeler var. Yani bir dizi özellikle bu gezi sonrası bir dönem çok aktif olan mahalle dayanışmalarında yazışmalar işte çeşitli gruplar vesaireler oluşturuluyordu. Sanırım en böyle ete kemiğe bürünen e, Kadıköy Dayanışma Ağı'nın e, kurulmuş olması. Evet. Bunlar bütün Kadıköy'deki bin şeylerin apartmanları e, minik stickerlar, afişler vesaire yapıştırıyorlar ve dayanışmaya ihtiyacınız varsa bize ulaşın diye e, numaralar vermişler sosyal medya hesapları var şöyle bir şey yazıyor e, bu e, stickerların üzerinde bizler Kadıköy'de oturan komşularınızız koronavirüs nedeniyle birbirimiz ve kendimiz için mümkün olduğunca dışarı çıkmamakta fayda olduğunu düşünüyoruz fakat hayat devam ediyor ve gündelik ihtiyaçlarımızı gidermemiz gerekiyor virüsün bağışıklık sistemi düşük insanlar daha fazla etkilediğini biliyoruz. Bu nedenle 65 yaş üstü hasta ve engelli komşularımızın bizimle temasa geçmesini rica ediyoruz diyerek telefon numaraları da bırakıyorlar bu stikerlere. İşte neler yapabileceklerini böyle çeşitli simgelerle göstermişler. Market alışverişi, gündelik işler, hayvan bakımı, dost bir telefon sohbeti ki bu bence çok önemli ihmal edilen bir şey. Yani evlerde özellikle yalnız olanların yalnızlık korkusu sebebiyle sosyalleşmek için sokağa çıkmış olması bunu birazcık durdurmak için bizi arayın sohbet edelim sizinle diyorlar. İlaç ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması ve diğer acil durumlar için böyle bir telefon numarası vermişler. Evet çok önemli zaten Edgar Moran ve başka önemli, önem verdiğimiz filozof ve yazarların da vurguladıkları ana konu da bu zaten. David Harvey de bu şekilde yazmış. bu Bütün evet. bu, bu tarz yazıları da işte Türkiye'den ve Uluslararası Alem'den, yazarları da bulabildiğimiz kadarıyla internette, web web mekanımızda da yayınlamaya çalışacağız. Onları birazdan konuşuruz. Evet bu şekilde bitiriyoruz. Daha bitirmeden iki de önemli kayıp haberi var. Onları hemen birer cümleyle verelim. Şimdi sinema oyuncusu Muhterem Nur bir süredir böbrek yetmez diye solunum yolları enfeksiyonla tamam. nedeniyle Tedavi Gördüğü Hastanede önceki gün hayatını kaybetti. Oldukça önemli bir kendi kitabı da var aslında bu konuda. Bir de mimar, şair ve yazar Cengiz Bektaş da 85 yaşında hayatını kaybetti. Muhterem Nur 1936 doğumluydu. Bitirirken bu arada programı çaldığımız kirli çıkı destekçisi Demir Yavaş'a da çok teşekkür ederim. Evet. Ona da teşekkür ederim. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Bu şekilde de sona erdiriyoruz programımızı. Ben Deniz Ömer Madre telefondan katılıyordum yayına. Özdeş Özbay stüdyoda, Selahattin Çolak stüdyoda, teknik masada ve Andrei Gritkuya'da. Destek verdiği için teşekkür ederiz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bu arada e, dileğe de iyi ki doğdun. İyi yıllar dileyerek i̇yi yıllar. E, bitirelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet,